Oh, what is this? este Bugün 14 Ocak Perşembe Yıl 2010 Ay 1 Gün 14 Kasım 68 1431 Hicri Muharrem 29 1425 Rumi Ocak 1 Rumi Ocak 1425 Fırtına soğuk Yemek listesi Gün 14 Püreli kadın budu köfte Zeytinyağlı pırasa Salata ve komposto Büyük saatli marif takvimi They're in love Yes Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'nun aynı zamanda AçıkRadyo.com'dan da yayın yapan Açık Gazete programına hoş geldiniz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Arturus'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Alan Tursan'a da bir günaydın diyelim. Kaynanasına da. Kaynanasına da evet. Mother in Love adlı şarkıyı da bestelemişti kaynana şarkısını. Ernie K. Do söylüyordu ama besteci bu şarkının hem bestecisi hem de prodüktörü olan Alain Toussaint'i doğum gününü kutluyoruz bugün. New Orleans Rhythm ve Blues Müziği'nin en önemli figürlerinden biri. Aynı zamanda plaklar da yapıyor prodüktör. Pek çok ünlü şarkısı var. Belki bu doğum gününde onlardan bazılarını... ...da dinleme fırsatı buluruz. İlk dinlediğimiz şarkı... ...Mother in Law kaynanaydı. Ernie K. Do'dan gelen. Haberlere bakılacak olursa... ...Türkiye'de gazetelerde... ...televizyonları bilmiyorum ama... ...gazetelerde önemli bir sırada... ...yer aldığı söylenemeyecek. Maalesef. Çok önemli bir felaket haberi var. Doğal felaket. Haiti'den... ...inanılmaz manzaralarda kısmen görmek oluyor. Bir kısmında görmek mümkün olmuyor aslında. Başkent Porto Prince vurdu. 7 en az 7 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre depremde ölü sayısının yüz binlerle ifade edildiği söyleniyor. Hatta bir senatör 500 bin rakamını da kullanmış. Bu tarihteki eğer öyle bir şey olursa muhtemelen en büyük depremlerden birini oluşturacaktır. Efendim, Şimdilik tabii değil. anladığım kadarıyla ölü sayısı üzerine bir şey söyleyebilmek için çok erken. Çünkü bütün sistematin çöktüğü bir durumdan bahsediliyor. Herkesin tahminleri var. Ee, bakanların da travmayı yaşamış olduklarını varsayarsak... Evet, ...umarız evet. diyeyim bari e, Eğer, bu rakamlar yüksek çıkacaktır Yani ben, ümit ediyorum. Belki bakanlardan da bir kısmının durumu belli olmayabilir. Yani başkanlık yani. sarayı dahil binaların yıkıldığı bir durumda çünkü insanlar haliyle... Öncelikle insan ve travma yaşıyorlar. Evet yani çok acayip şeyler var. Çılgın bir arama, e, turtarma çalışması sürüyormuş. Fakat süremiyor da bir yandan. Haiti'de ve o bölgede en az 200 yıldan beri görülmüş en büyük deprem ve şiddetli... ...ve aynı zamanda da en büyük yıkımı da yapmış olduğu görülüyor. Ve Rene Preval konuşmuş... Haiti'nin başkanı bir... Bütün insanlığa... Bütün ülkelere... Bir imdat çağrısı... Başka hiçbir şekilde ifade edilemez bu... Tam anlamıyla bir... Haykırış bu... İmdat haykırışında bulunmuş ve... Taham, tasvir ve tahayyül bile edilemez demiş... Olup bitenler... <Gülüyor> yani hala sesleri duyuyoruz... Çöken binaların altında... Ben <Gülüyor> ve eşim... E, e, Şeyin üzerinden yürüyoruz demiş. Cesetlerin üzerinden, karımla birlikte sokakta. Parlamento çöktü demiş, parlamento binası. Vergi idare binası da çökmüş. Ya maliyesi de bitmiş oluyor böylece tabii bütün kayıtlarla birlikte. Okullar çökmüş. Eğitimden bahsetmek mümkün olabilecek mi bilmiyorum. Ve en önemlisi hastaneler yıkılmış. Çok sayıda okullar var demiş bu Esther Adley ve Rory Carroll. Latin Amerika muhabirleri Guardian'dan yazıyorlar. Can ile ona baktım. Ee, yani okulların içinde öğrencilerle dolu, ölü öğrencilerle dolu okullar var demiş. Bütün hastaneler, kalan hastaneler, yıkılmayanlar ağzına kadar yaralılarla dolu. Tam bir facia demiş Preval, Andre Preval. Yani işte senin de dediğin gibi Porto princede müthiş böyle panik halinde koşuşturan insanlar, kaos manzaraları içinde koşuşturan insanlar için hiçbir şekilde tahmin etmek falan mümkün değil. Ama Jean-Max Bell Belloriv başbakan CNN'e nihai şeyin sayım yapıldığı zaman iyice yüz binin iyice üstünde olacağını söylemiş. İnşallah doğru değildir ama o kadar çok bina, o kadar çok mahalle tamamen yıkıldı ki ve bazı e, mahallelerde insan bile görmüyoruz demiş. Onun için o insanların nerede olduğunu bilmiyorum. Yani hakikaten e, şeyden çıkma, böyle felaket romanlarından çıkma, felaket filmlerinden çıkma bir manzara. Bütün bir mahallede hı hı. mesela hiç ses yokmuş, insan yokmuş rastlanmıyor. Çok acayip yani. Ve aitli senatör Yuri Latortu Associated Press'e şey demiş 500 bin kişi de ölmüş olabilir demiş. Hiçbir bilme yolumuz da yok demiş. Örünebilecek. Yani 9 milyon insan yaşadı, yaşıyor. En yoksul ülkesi Batı Üyarı Küre'nin diyorlar ne demekse bu. Neden böyle bir ayrım yapılıyor bilmiyorum. Ama 9 e, milyonluk nüfusun 3'te bir Yani 3 milyondan fazla insanın da acil yardıma ihtiyacı olabileceğini söylüyorlar. Bununla nasıl kurtulabileceğini yani nasıl baş edebileceğini doğrusu bilmiyorum ben de. Bir fikrim de yok hiç. Uluslararası e, Kızıl Haç Federasyonu öyle söylemiş. 3 yani milyona kadar insan... Acil yardım ihtiyacı içinde demiş. Bu nasıl bir iş? Yani aslında çok korkunç, ağır bir doğal felaketle karşı karşıya idi. Hani bunun ne kadarı e, yanlış yapılanma vesaire vesaireyle bağlantılı... ...tabii bilebilmek Türkiye'den çok mümkün değil. E, ancak empati kurabilmek herhalde mümkün. E, bazı gazetelerimiz de bunu becermiş Türkiye'de mesela. Habertürk e, harika bir empati örneği gösteriyor... Biz bu acıyı biliyoruz. Haiti'de binlerce ölü diye e, işte birinci sayfadan vermiş. Ne boyutta derseniz hemen altında benzer boyutta bir haber var. Müdürün yüzüne konuş. İngilizler müdürün arkasından konuşmanın depresyona girme riskini arttırdığını söylüyor diye. Bir sütüne altı satırlık filan evet, bir haber değil e, mi? Altı bile değil dört. Evet. Tamamını okuyabiliriz dört satır olduğu için. Böylece ne kadar yoğun bir empati kurmuş olduğunu haber türk'ünde anlamak mümkün. Zaten hani biz bu acıyı biliyoruz da başlamak e, gerçekten garip. Hani bilmesek ne olacaktı demek ki hiç haberimiz olmayacaktı Haiti'den Habertürk okurları olarak. Bir de bilme bu acıyı bilmese ne olacak diye düşünüyor insan değil mi? Hakikaten düşündürüyor. Yani Haiti yedi büyüklüğünde depremle sarsıldı, binlerce kişi öldü, enkaz altında kaldı. Başbakan Belerif. Ölü sayısının 100 binin üzerinde olmasından endişe ediyorum dedi. Bundan sonra zaten Türkiye ilgilendiriyor. boş boşver. Fotoğrafı bile yok haberin. Profesör Ercan Türkiye'yi etkileyeceğini öne sürdü. Devamı 6'da. Ee, yani gördüğümüz üzere böyle bir durum işte. Sonuç olarak ölenler Haitilidir. Bizi bağlamaz. Benim hissim bu tabi. Türk'ün değil. Onlar biliyor acıyı. Yani 100 bin kişi ölse ülkenin ne kadar büyük bir şeyinin bölümünün ölmüş olduğunu düşünebiliyor musun? Hatta 500 bin diye biliyorlar. Üçte bir şey zaten. Yani Türkiye'de mesela Türkiye ile kıyaslansa bu. Bir depremde 25 milyona yakın insanın etkilenme, acil yardıma ihtiyacı olduğunu düşün Türkiye'de. Böyle kıyaslama <gülüyor> böyle ve biz bu acıyı biliyoruz öyle mi? Vay canına. Çok acayip. Bu işlerde böyle e, medya diyoruz buna. Binlerce insan bir kere evler, ev, evsiz, yersiz, yurtsiz tabi sokak. Hem korkudan hem de yıkıl, muhtemelen yatacak, başını sokacak bir çatıda kalmamış olduğu için. Ama daha çok da tabi tekrar bir yıkıntı korkusundan içeri girmiyor ve sokaklarda uyuyorlarmış. Böyle çok acayip manzaralar varmış. Estrelleer Rourke Carroll'ın yazdığına göre tamamen kendisinden geçmiş sersem sepelek el ele tutuşmuş o toz duman arasında betonların dumanları filan arasında dolaşan insanlar varmış ve bir yandan da tabi sarsıntılar artçı sarsıntılarla devam ediyor ortalık çok acayip hükümetler bütün dünyadan. İşte yardım edeceklerini söylemişler. Barack Obama hızlı bir kordone ve agresif bir yardım yapacağız hayatları kurtarmak için demiş. Ve 10 milyon dolar brenden demiş bizden yani. Bu hali cenaplıkta insanı. Onlar da deprem geçirmiş herhalde. Yani Belki bir empati daha var burada da. İşte Amerikan helikopterleri de geleceklermiş. Bölgedeymiş zaten. Bir de şey gemisi gelecekmiş. Uçak gemisi. Oraya yarın gidecekmiş ve Hillary Clinton da yerde kesmiş bir Pasifik Adaları turunu ve Asya'yı ve meseleyle uğraşmak üzere Washington'a dönüyormuş. Durum, Türkiye'den bu konuda bir şey var mı? Başbakan'dan filan. Bu deprem acısını bildiğimiz için. Ee, yani deprem acısını... 1999'da epey bir... Yani yalnız şey dedi. Düzce'de oldu. Çok Tabii. sayıda insan kaybettik biz de. Ağır bir acı yaşadık. Ee, ne oldu ki yani? Sonra da hayata devam ettik. Ee, bir dahaki depremde bir daha yüz binlerce insanın... ...ölmesini beklemek üzere duruyoruz. Evet duruyoruz. Başbakan yani... hayır bir şey... Şimdi şey dese ben bozulacağım açıkçası Hayır. yani buradaki deprem bıraktın Haiti'dekine mi bakıyorsun diye, diye abartayım mı işi ama hani e, herhalde burada da bir bence anlam olduğunu düşünüyorum ortasında bu söylediğim saçma cümlenin e, başbakan bildiğim kadarıyla bir şey söylemedi ama başka bir krizimiz olduğu için bizim çok daha yoğun ve çok daha tehlikeli ve çok daha tehditkar ve çok daha e, dış işleri dün çok yoğundu biliyorsunuz. Evet yani Türkiye'deki temel problemlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen kendi meseleleriyle bütün dünyayı kendi sorunlarından ibaret görmek. Dış politikada dahil buna. Yani ancak dünya ile ilgili bir sorun Türkiye'yi bir ucundan ilgilendiriyorsa, bağlanıyorsa bir ucundan ancak haber olabiliyor ve deme yetkililerin ağzından da. Yani Haiti'de tarihin belki de görmüş olabileceği en büyük depremlerden bir belki de birincisi olmuş olacak. İngiliz değildir herhalde milyonların Çin'de öldüğü birkaç deprem var ama yani yakın tarihte diyelim hı hı. E, ve e, gazetelerde manşet olamadığı gibi başbakanın da bir şeyini e, hak etmiyor mu? Sö söylemiştir herhalde. Dışişleri bir, şey. bir açıklama yapmış. E, Türk halkının duyduğu derin üzüntü ve başsağlığı dileklerini Hayitli daşına iletmiş Sayın Davutoğlu. Nasıl iletebildi ben onu merak ediyorum aslında. Çünkü mevkidaşı eğer enkaz altında diyse bile e, sanmıyorum ki telefonun başında oturup tazileri Zaten kabul edecek durumda olsun. Zaten telefon şeridi çok kötüymüş. İşte Türkiye büyük bir ülke olduğu için çok, e, çok, çok kötü çok kötü dinlemeyip ulaşmayı becermiş. E, bu arada tabi biliyorsunuz 52 Türk, e, 52 tane Türkiye askeri de e, orada dün vermiştik haberi. E, BM İstikrar misyonu. Bünyesinde görev yapan 52 tane de asker varmış Haiti'de. Ee, bu askerlerle ilgili henüz daha bilgi yok. Bence yok. Türkiye'de bunun haber olacağı zaman bu askerlerle ilgili eğer olmaz umarız ama e, bir ölüm haberi gelecek olursa herhalde o zaman Türkiye'de haber olacaktır. Ya da haber kurtuldukları haberi gelince. Kahraman Türk askerleri e, 18 bin kişi kurtardı gibi bir haberle de görebiliriz. Ya öyle ya böyle haber olacak. Sonuç olarak işin içinde bir Türkiye, Türk böyle bir şeyler geçmedikçe pek de yani gerekli olduğunu düşünmüyorum ben de medyamız gibi. Evet, Birleşmiş Milletler acil yardım fonundan 10 milyon dolar. Kanada 5, Avrupa Komisyonu 4,5 milyon hep bunlar dolar. İspanya 4,5 milyon doların yanı sıra 3 yardım uçağı ve 100 tonluk acil yardım malzemesi. Hollanda 3 milyon dolar, 60 kişilik arama kurtarma ekibi. Almanya 2 milyon 170 bin dolar nedense böyle net bir rakam ve acil yardım ekibi Çin 1 milyon dolar birçok ülkede ekip ve malzeme göndereceğini açıklamış Türkiye'den henüz yok bir şey herhalde <gülüyor> Bankim'un da bir açıklama yapmış duydum onu da ee, şey diyor yani 100 küsür bu Birleşmiş Milletler çalışanlarından 100 küsür kişi ölmüş. Birleşmiş Milletler'in e, sonuç olarak e, pasaporta göre öldürmüyor deprem genellikle. Evet yani başkanlık sarayı çok sayıda hastane, bakanlıklar Birleşmiş Milletler'e ait bir bina ağır hasar gördü. Ve kuruluşun çalışanlarından ölenler oldu tam sayı 16 kişi demiş. Bankimun şimdi gördüm. Voice of America'da Haiti'deki personelden 16 kişinin öldüğünü açıklamış. 56'sı sağ kurtuldu demiş. 150 görevlinin akıbeti bilinmiyor mesela Birleşmiş Milletler'in çok. Bu arada gözümüzden kaçmış haber merkezimiz tepeden atıyor. BM İstiklal misyonu bünyesinde görev yapan 52 Türk emniyet mensubu ve ailelerin sağlık durumları iyiymiş. Dışişleri evet. bu konuda bir teselli vesilesi olduğunu belirtmiş. Evet, yani böyle de bir, evet evet böyle bir eksiğimiz varmış, onu da düzeltelim. Evet, özür dileyerek düzeltelim onu. Fransa dışişleri bakanı Bernard nerede Birleşmiş Milletler Hayti bürosu başkanı Hedy de ölenler arasında olabileceğini söylemiş. Yani Birleşmiş Milletler'in Hayti'deki personel şefi, misyon başkanı da ölmüş olabilir. Haber alamıyorlar anlaşılan. Başkentin Katolik Kilisesi Başpiskoposu Josef Sercmiyo da ölmüş. Brezilya 11, Ürdün 3 barış gücü askerinin öldüğünü açıklamış. Büyük bir felaket. Yani su arıtma araçlarına ihtiyaç var. Sahra hastanelerine, haberleşme araçlarına, arama kurtarma alanlarında çalışacak gönüllerin başvurması için acil yardım çağrılarında bulunuluyor. Bütün uluslararası kuruluşlarda. Kara ulaşımı imkansız, haberleşme kanalları ve elektrik hala kesik. Zaten ülke çok yani çok son derece talihsiz bir ülke. İlk isyan orada hı hı. köle yani siyahların köle olmaya ilk başkaldırdıkları yer dünyada Haiti. Ama ondan sonraki tarihleri Amerika'nın da yardımlarıyla Amerika'nın ve Fransa'nın Paryası halinde, sömürgesi halinde <gülüyor> ve korkunç askeri diktatörlüklerle yönetildi. Özellikle mesela Papa Doc diye bilinen diktatör Duvalier'in haddi hesabı yok işkenceden geçirdiklerinin katlettiklerinin filan. Oğlu da Baby Doc'tu. O da öyle devam etti. Sonradan da demokratik seçimler yapıldığında da Pek Amerika hoşlanmadı bundan ve epey bir darbe oldu. Böyle Aristid de mesela devrilmişti. Peki bunu geçelim ve şeye geçelim. Artık şimdilik başka haberimiz yok Haiti'den, değil mi? Haiti'den zaten çok fazla bir haber akışı henüz haliyle tamam. de olabilmiş değil çünkü herkesi ve her şeyi vurmuş durumda deprem. Bir vakit alacakmış gibi görünüyor daha ayrıntılı bilgi verilebilmesi. Herhalde yarın ya da ertesi gün bilgi verebiliyor hale gelecek e, oradan ajanslar ayrıntısıyla. Evet biz e, gelelim Türkiye ile ilgili asıl tartışılan konuya İsrail'den beklenen özür geldi diye bir haber var. Bütün gazetelerde zaten manşet sür manşet ya da her ikisi birden haber olarak o şekilde devam ediyor. Ye Tabii dün de olmamış. bütün gazetelerde manşet olduğunu düşünecek olursak e, hakikaten yine şeye döndük denilebilir mi? E, bir miktar bana kardak eğlencelerini ya da ne bileyim işte e, bilmem savaş açalım mı muhabbetlerini çok hatırlatan bir durum haline aldı gibi geliyor. Yani iki gündür bununla yatıp bununla kalkan bir medyamız var. E, sonuç olarak olan bir şey var mı derseniz asla ve kata değişen hiçbir şey yok bu 48 saat içinde hayatımızda. Ve önümüzde 48 saatte etkileyecekmiş gibi görünmüyor çünkü dün de söylediğimiz gibi ekonomik anlaşmalar tam gaz devam, askeri anlaşmalar yalanşa pop pop devam, ee, arada bir de işte bir Erdoğan artizanlığı, bir e, garip e, İsrail çıkışı falan filan diye devam eden böyle karşılıklı bir durum seyrediyoruz. Ama bu durumun hayatta hiçbir etkisi, tekabül ettiği hiçbir yer yok. Nasıl iştir anlamak mümkün değil ama... E, Genelde de böyle çalışıyor ama son derece uygun bir de. Makinesi mı? Evet. Evet. Me me medya makinesi mi? Evet. Kocaman görünüyor. Üstelik gayet de eğlenceli. Üstelik de reyting getireceği kesin. Çünkü İsrail'in e, Filistin politikaları sebebiyle zaten Türkiye'de yoğun bir e, İsrail ile ilgili sıkıntı, eleştirel bakış var. Yani hem türbünler hem reyting her açıdan ideal bir haberleme modeli. Ama bu bir mı? Eee... Ee, yani... <gülüyor> e, yeni buldum da bu kelimeyi... E, hiç e, fena değilmiş... Uydurdum. Kullanmak lazım... Yani... E, sonuç olarak... Rekabetin yoğun olduğu... Reklam pastasının dar olduğu falan filan... Bir alanda oynandığına göre bunlar... Işte en ileri giden, giden kazanıyor herhalde... Benim düşündüğüm şey daha çok bu... E, her gazete haklı çıkmış herhalde evet, oradan başlama evet, haber yani. değeri olan kısmı neresi çünkü önce haberin kendisini mi versek evet mi? doğru. kendisini verelim e, haberin kendisi şu hatırlayacaksınız diye tahmin ediyorum hatırlamıyorsanız boş verin sizin için iyi bir noktadasınız çok geç <gülüyor> <gülüyor> düz devam edin şimdi değiştirip kanalı düzeltmeyin kendinizi evet düzeltmeyin de. başka bir kanala doğru şimdi geçiş için 3 saniyelik arayı da verdik böyle lafla doldurarak geçmediyseniz devam ediyoruz habere ee, dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail'in e, Türkiye Büyükelçisi'ni çağırarak e, İsrail Meclisi'ne... Evet, birinin adı Dani Ayalon, öbürünün e, Tel Büyükelçisi'nin adı da Oğuz Çelikkol. Evet, Oğuz Çelikkol gidiyor Neset'e yani İsrail Meclisi'ne ve e, bir odada ağırlanıyor. Ağırlandığı odada kendisine daha alçak bir koltuk veriliyor dışişleri bakan yardımcısından. E, yani hakikaten... Garip garabet bir durum neyse e, ardından da Ayalon e, hiç gülümsemiyor masada sadece İsrail bayrağı var Türkiye bayrağı yok bunların hepsi simgesel çünkü kendisi ayrıca basını içeri alıp e, İbranice olarak anlatıyor ne yaptığını tabi e, Türkiye Büyükelçisi ne olup bittiğinden bir haber o yüzden <gülüyor> gülümseyerek durumu izliyor e, herhalde o da bir gariplik sezmiştir ama e, o gariplikle ilgili ne yapabileceğini bilmiyor Yapacağı çünkü şey ne konuşulduğundan yok. haberdar değil Derken derken işte böyle bir nur topu gibi krizimiz oluyor ardından kabul edilebilirmemez falan ki doğal tabii ki bunların hepsine dışişleri kanalıyla tepki verilmesi. Ancak biz bir milli bütünlük, beraberlik ve işte böyle bir eğlence yarattık kendimize bu sıkıcı dünyada. Aslında haber kısmı bu dün itibariyle Cumhurbaşkanı Gül. Böyle yapıyorsanız biz ilk uçakta büyükelçimizi geri çekiyoruz dedi. Oraya kadar İsrail'den geri adım gelmedi. Bunun üzerine Şimon Peres, Cumhurbaşkanı Şimon Peres İsrail'in devreye girerek ya kafayı mı yediniz? Dedi. Ama önce bir de şey var. Bir özür Ye gibi. Değil o sayılmaz. Şey. Sayılır evet. mı? İşte o Türkiye pek yemedi bunu. Evet. Haklı e, olarak yemedi yani biz bir şey yapmadık. Falan. Ne var ki Yok. falan gibi bir şey denedi İsrail dışişleri. Ee, o da sökmeyince Ayalım. Cumhurbaşkanı Perez devreye girdi. Çünkü e, mevzu hakikaten üst düzey bir krize doğru tam gaz gidiyordu. Perez'in devreye girmesiyle birlikte e, İsrail dışişleri sonunda özür dilemek zorunda kaldı. Özür diledi. Şöyle diyor şahsınıza ve Türk halkına saygılarımı iletir. Çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olmamıza rağmen... Sizi temin ederim ki bunlar hükümetlerimiz arasında açık, <gülüyor> affedersiniz, karşılıklı ve saygıya dayalı diplomatik kanallardan ele alınması ve çözümlenmesi gerekir. Sizi küçük düşürmek gibi bir niyetim hiçbir şekilde yoktu. Girişimimin yapılış biçimi ve algılanışı nedeniyle özür dilerim. Lütfen bunu büyük saygı duyduğumuz Türk halkına iletiniz demiş. E, tamam. Yani özür kelimesini kullanmıştı ee, bu Dani Ayalon. Tavrım yanlış ama yabancı büyükelçileri hor görmek tarzım değil. Gelecekte diplomatik anlamda daha kabul edilebilir şekilde duruşumu netleştireceğim gibi çok kıvrak <gülüyor> ne yapsın adam? cümle kullanmıştı diyeceğim. önce. Bunu kabul etmedi evet. Türkiye. Onun üzerine özür dilerim gelmiş işte. Türkiye'de mesele yok demiş. Tamamdır demiş. Yani sıkıntı aslında galiba şurada. Hani, e, bütün bu gaba gaba gaba kısmına birazdan gireriz ama e, İsrail'de faşist diyebileceğimiz neredeyse bir hükümet var. Bu hükümetin içindeyse hani e, ultra faşist, e, goşist falan diye daha çeşitlendirilebilecek bir dışişleri bakanı ve e, iktidar ortağı parti var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> goşist değil herhalde. O Yok. sol oluyor. <gülüyor> Doğru, biliyorum. Fark ettim ben de birden söylerken özür dilerim. Ee, en nihayetinde olan gayet gayet tatsız bir yere varmış durumda ama e, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili de herhalde bir şeyler yapması gerekiyor İsrail'in. Çünkü e, büyük ihtimalle bu durum sadece Türkiye ile yaşanan böyle tek katlı bir durum değil. E, bunun başka varyasyonlarında da başka yerlerde bulabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. En çok Türkiye ile olabiliyor olabilir bu ara. Ama e, biraz tehlikeli bir oyun. Dışişlerini böyle bir evet. adama ve böyle bir ...mantık yapısına vermek gibi geliyor bana. Yani rasyonel düşünceden... ...hayatın gerçekliğinden... ...biraz kopmuş olduğunda gidiyor... ...bir yazıyordu Haret gazetesinde... Hı hı. ...İsrail gazeteci. Ee, doğru da... ...olabilir bunlar ama... ...Rusya dönüşü İsrail'den beklenen özrün... ...geldiğini belirtmiş Başbakan Erdoğan da. İsrail biraz da kendine... çeki düzen vermesi gerekir demiş... Hafta sonunda bah Ehud Barak Ankara'ya gelecek. İşte gördüğün gibi her şey düzenmiş durumda. Ee, savunma ve Dışişleri Bakanlarımızla görüşecek demiş. Ehud Barak Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı aslında bu konularda ele alınacaktır demiş. Ve İsrail ile ilgili olarak da şunu söylemiş Başbakan Erdoğan. Biz bugüne kadar neysek bundan sonra da oyuz. Kendisine çeki düzen vermesi gereken varsa o da İsrail'dir. Daha adil ve barıştan yana olması gerekir demiş. Aslında bir e, diplomatik başarı da sayılabilir tabii bu Türkiye adına bir puan. E, açıkçası hani benim düşündüğüm şey ise şu. E, İsrail adına bir eksi puan olması Türkiye'nin puanını fiksürde yükseltmiş görünebilir. Ancak burada puanı alanın Türkiye tarafı değil puanı kaybedenin İsrail tarafı olduğunu düşünüyorum daha çok ben. Hani evet, Böyle de bir yorum yapılabilir. Çünkü e, yani bu kadar ebleh bir durum yaratıldıktan sonra ehaliyle e, özür dilemek falan filan zorunda kalacağınız çok açık eğer savaş ya da hani diplomatik ilişkiyi kesmeyi düşünmüyorsanız ki e, düşündüklerini zannetmiyorum. 180 milyon dolarlık daha yeni askeri uçak anlaşması imzaladılar Türkiye ile. Evet. Şimdi peki bir de şey var. Ben de bir şey gördüm ve bunu söylemek isterim demiş başbakan. Ne görmüş? Özellikle son olayda Türk medyasının durduğu nokta benim başbakan olarak özlediğim noktadır demiş. Bir milli bütünlük ve e, koçaklama havası mı? Aynen. Bu birliktelik ve beraberlik. Evet. Demiş. Evet. Türkiye'yi farklı yerlere taşır. Taşır ama o yerden memnun olmadığımızdan zaten sonunda AKP gibi bir duruma gelmedi mi Türkiye? Benim hatırladığım kadarıyla zaten biz o birlik ve beraberlik durumundan geliyoruz. Hep birlikte trallallallallallallah giden böyle 15 gazeteli medyamız vardı. Zaten buydu rahatsız edici olan benim hatırladığım kadarıyla. Bu birlik ve beraberlik havasından mı rahatsızdın sen yani? Ee, evet. Yani soluk alacak yer yoktu. O kadar ağırdı ki. Böyle olunduğunda nelerin yapılacağını gayet iyi gördük. Medyamıza gördük. şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum demiş. Yani Erdoğan hem e, Türkiye'nin kazandığı puanı hem de üstüne üstlük bu puanda asist e, yapan medyayı mı takdir ediyor? Ya çünkü ortada hani kazanılan bir puan varsa bile medya yazmasaydı bu puan kazanılmayacak mıydı? Diye. İyi söylemişsin ama işte milli hamasi açıdan çok... Tabii faydalı hükümet için. Evet. En Hem yaptığı işin büyük bir halkla ilişkiler çalışmasında dönüşmesini sağlıyor bu tantana. Hem de gayet gayet işte bu milli bütünlük, birlik falan filan pompalandığı sürece biliyorsunuz eleştirinin sesi gittikçe daha kısılmak zorunda. Böyle devam eden de bir denge var. Yani her hükümetin hayali diyebileceğimiz şey. Evet uzun bir konuşma yapmış ama onlara girmeyeceğim şimdi. Baş büyük ihtimalle Başbakan şu anda Belgrad'ın fethini gerçekleştirmekte olan padişah hissi içinde olabilir. Hissiyat olarak bir fetih yapma durumundan falan böyle evet. bir göndermeyi yanlış anlamayalım Diskur lütfen. olarak da biraz var aslında işte. söylem olarak. Muzaffer yani, komutan hissiyatı ya işte. Geleneğimize baktığımız zaman asırlara mütecaviz diyor mesela. Hmm. Asırlardan beri gelen bir gelenek ve dolayısıyla bu konularda nasıl hareket edileceği noktasında Türkiye'den alınması gereken dersler var. Gerçekten hmm. e, memleketin insan hakları siciliyle ilgili hiç dönüp bakıyor mu Erdoğan? Yani bu kadar çünkü hakikaten bu konunun üzerine gidiyor olmak e, bence çok doğru. Ancak e, sıkıntı her zaman şu ilk taşı kim nasıl atacak kim günahsız diye bakma durumu. ...Türkiye şu anda bayağı sıkıntılı bir dönemden geçiyor aslında. O ilk taşı kim atacak karıştırma çünkü o Hristiyani bir durum. E, tamam işte bir taraf Yahudi, bir taraf e, Müslüman. Ortadan bir yerden devam edelim olmaz mı? Bence ara verelim, sonradan da basının kendi manşetlerine nasıl asıldığını... ...birazcık daha gözden geçirebiliriz. Başka meseleler de var tabii dünyada. Mesela bu... E, Dünyanın yok olmaya gidişine dair de bazı haberler çıkmış yani dünyadan. Ne olacak ha? Bizim asırlara mütecaviz <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler vardı neydi? Yani insan medeniyeti mesela eğer bu hırs, kar hırsı, kültürü hızla durdurulamazsa diye bir rapor çıkmış. State of the world evet. dünyanın hali, hali, durumu raporu. Ona da bakarız yani bu böyle gidemez demişler mesela aslında halsından da mektup var ona da bakarız sonra. <gülüyor> Açık gazde. <gülüyor>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 Cold and cold by the tongue. but when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine, going down, down, down, working in a mine. Whoop. About to slip down, working. in a coal mine, going down, down, down, working. in a mine. Whoop. About to slip down. Lord, I'm so tired.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 Working in a coal mine, about to slip down. Working in a mine, down, down, down. Working in a mine, about to slip down. Lord, I'm so tired. Working in a mine adlı şarkıyla devam etti. Programımız Lee Dorsey'den dinledik. Kömür madeninde son cümlede şeydi yani. Tahmin. Büyüğüm dedi işçi. Evet iş bir işçi şarkısı Working in a Coal Mine. Bu da bugün doğum günü olan Alan Tussin'in bestelediği önemli parçalardan birisiydi. Lee Dorsey. Dorsey biraderlerden Lee Dorsey tarafından seslendirilmişti. Açık Radyo 94.9'da ve AçıkRadyo.com'da dinlettiğimiz ikinci Tursa Bestesi'ydi bu. Evet. Saat 8.40 ve devam ediyor. Şimdi gazetelerin nasıl bu dünkü manşetlerine, hamasi manşetlerine sahip çıktıklarını da birazcık gözden geçirelim. En hoş, dün Doruk noktada olan Türk'tü zaten. Rezil adam özür dile diye çıkmıştı değil mi? Manşet oydu. Evet. Bugün de ...rezil adam özür diledi. E, gayet... ...aslında tek haklı çıkan Habertürk değil. Ya, anladığım kadarıyla hepimiz... ...tek tek işte e, kazandık. Erdoğan işte kazandı. Basının katkıları da var. E, Habertürk kazandı. Çünkü rezil adam demiştik. Gördüğünüz gibi rezil adam... Milliyet sersem demişti. Işte, e, sersemliğini kabul etti mi? Ne, öyle evet, bir sersemliğini kabul etti. E, diyor... <gülüyor> i̇şte yani hani herkesin haklı çıktı, hepimizin kazandığı. Ya sen kabul etti diyor evet. Ya bu kazanmak dediğimizin somut bir gerçeklik olduğunu kaybetmek gibi e, anlayamadığımız bir süreç. Ne kazandık şimdi? Hani diyelim ki bir hafta sonra atlayalım, birden huup diye hani böyle hızlı saralım. Ne oldu? Bir şey olmadı bildiğim kadarıyla. Diyor. Ne olmuş oldu? Mesela Heron imalatçıları <gülüyor> ve Anu komisyoncuları çok belki... kazandı. Aynen Bunlar bir problem çıkmıyor işte. Değil mi? Onlar aynen ama şimdi onlar için de değişen bir şey yok. Geçen hafta da kazanmışlardı <gülüyor> bu hafta da kazanıyorlar. Ee, sanki olsa olsa belki işte Heron imalatçıları e, durumdan dolayı utanarak yüzde dokuzluk bir indirim yaptı. Falan gibi bir şey olabilir. Ya da e, İsrail F-16'ları Konya'da dört uçuş az yaparak... Ee, ...ne kadar üzgün olduklarını gösterdiler... ...falan gibi bir haber olabilir. O durdurulmadı mı? Henüz devam ediyor mu? Şu anda durmuş durumda. Ama e, zaten bir adet şey atlanmış oldu aslında. Çünkü bütünüyle tatbikat durdu. O evet, evet Barak'ta gelecek şimdi. Yani en nihayetinde galiba... ...henüz daha ortada bir kazanım yokmuş gibi. İsrail açısından baktığımızda bence ciddi bir kayıp var. Ama o kayıp zaten Dışişleri Bakanlığı... E, ...diyebileceğimiz şey ve bütün, zaten vardı. Ve uluslararası hukukun... ...vicdanın falan... ...dışına çıktığı için... ...kaybeden bir şey zaten oldu. Yani bu kadar Her haksız şey. olup bu kadar... E, ...zaten kazanabilme şansınız herhalde... Her, ...herhangi bir şekilde yok gibi... E, ...kaybetmemek... ...bir kazanç bile sayılabilir... ...İsrail açısından baktığımızda şu durumda. Ama... E, yani ...Türkiye'de bakacak olursanız... ...durum yani, öyle değil. Yani... Tamamen haysi, şey gibi haysiyet onu de ona. Hamasi, milli, milliyetçi duygular açısından ele alınıyor her şey. Tabii tabii. Yani gayet gayet işte e, tokmak birinde, Şu davul ben. birinde gidiyoruz durumu var ortada. Yeni Şafak mesela oturup paşa paşa özür yazdılar. Demiş manşette. Peres emretti. Netanyahu ile Ayalon mektubu kaleme aldı. E, Eğer böyle olduysa bence İsrail'de bir e, ciddi Devlet krizi çıkması uygun olur. Çünkü en nihayetinde dünyada en bayıldığımız insanlar listesinde herhalde 4,5 milyarıncı olan Peres, ay pardon Netanyahu ve 2,8 milyarıncı olan Peres'in arasında geçen bu durum Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında geçiyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı arayıp emrediyorsa Başbakan'a ve dışları bakan yardımcısına bir garip olur. Herhalde başka türlü bir dil kullanılmıştır hmm, diye düşünüyorum. Paşa paşa mı diyor? Paşa be? paşa. Hayır burada da akşam gazetesi kuzu kuzu özür diledi diyor. Hmm. Hangisi daha kulağa hoş geliyor? Paşa paşa mı kuzu kuzu mu? Ya hamasi bir yerden ve ego şişirmek üzerinden bakacaksak bir Türk olarak bence kuzu kuzu daha iyi. Çünkü buradaki çobanlığımız çok daha net ortaya çıkmış oluyor. Ama efendi olsunlar ama çakarız Ama şey açısından durumu. bakarsak asker millet açısından da o zaman da... Paşa paşa daha değil mi? Heh, böyle efendi olun demiş oluyor. Bence ikisi de güzel. Gayet evet. gayet kabul edilebilir. Evet. Yüksek koltuk tepe taklak demiş zaten manşet. Sür manşetten akşam. Ve büyük kumpas kurup Türkiye'yi ayağa kaldıran İsrail'in Şahin'i Yelkenleri indirdi. Metafor bolduğu da gördüğün gibi artık... Ama nasıl... bu tip hamasetlerde biliyorsun evet. böyle olmak zorunda. İşte demek ki şey gibi... Emri verdi, Netanyahu ile Ayalon yazdı falan. Hani böyle bir şey olduysa bile Yeni Şafak'ın bilme ihtimali olmadığına göre... Yazan arkadaşın fantazi dünyasını okuyoruz aslında. Akşam da şey diyor... Peş peşe peş af dileyen Ayalon'un ikinci özrü kabul edildi. Bu yelkenleri indirdi lafında benim aklıma Tabii ki erkenleri atlastan Sokol'unu getiriyor lafını. Vallahi Yüksek koltuk teped metafordan da hakikaten geçemiyoruz yani. Metaforla milliyetçilik arasında günlük haberde Bence çok ciddi bir bağıntı var Ben öyle düşünüyorum her zaman yani bir haber bolca metafora soslandıysa e, orada genellikle arkadan mehteran çalıyor benim içinmet için mesela... Çinli için başka bir şey çalıyordur herhalde ama Peki şöyle bir metafora ne Uygun kaçmazdı ama. Onun. Hangisini diyorsun? İsrail'in zirvesinde deprem. <gülüyor> Şimdi Haiti depremiyle de aynı günlere denk geldiği için... ...iyice bir böyle e, garip bir durum olabilirdi. Radikal gibi sıkıcı manşetler atanlar da var. İsrail özür diledi. Olur mu yahu böyle? Başbakanımız böyle mi istiyor diye düşünmek lazım. Vatan Gazetesi Küstahla peres Van minute dedi. Diyerek... E, Mevzuyu anladığım kadarıyla hani özne değişikliği diyebileceğimiz bir noktada tutmayı tercih etmiş. E, bütün gazeteler durumu Türkiye hükümeti veya Türkiye devletinin başarısı üzerinden okumayı tercih etmiş. Vatan e, mevzuda Peres'in önemi olduğunu düşünüyor. Türkiye'ye ayağa kaldıran küstahlığı yapan İsrailli bakan yardımcısı geri adım atmak istemedi. Peres bastırınca Büyükelçimiz ve Türk halkından özür diledi demiş Vatan. Adama işte böyle özür diletirler demiş. Posta. <gülüyor> Ve postayı... postaya yakışır ama. <gülüyor> Yakışmış. Ee, yandaysa e, gerçekten tarihsel göndermelerle dolu zeki mizeki iki tane fotoğraf var. Ee, büyük diktatör filminden bir sahne. Hemen üzerinde de işte e, bu Ayalo'nun Neset'teki ben... ev sahipliği sahnesi. Ee, i̇ki sahne üst üste konmuş. İkisinde de daha alçak oturtulan birer sandalye üzerinden gönderme yapıyor Tabi büyük diktatör 2. Dünya Savaşı'nı ve e, Hitler'i anlatıyor. Tabi Hitler, İsrail benzetmesi de eğlenceli bir nokta olarak kullanılmış olabilir. Keyifli. Tabii bu en azından düşünülmüş Türk, ve kare bulunmuş falan. Türk, ben daha tercih edebilirim bunu. Evet. Bence de iyi bir buluş da yalnız ileri götürürsen de insanın içine ürpertiler geliyor. Türk ki cumhuriyeti büyük ertesi o çelik Benito Mussolini ile özdeş tutulması burada oluyor. Annemsin <gülüyor> <gülüyor> böyle bir tatsızlık var. <gülüyor> <Gülüyor> Mussolini değil mi? O? Evet, doğru. Ben değil? resmin diğer tarafına nedense bakmamıştım. Daha Gerçekten öyle bir aşağıladı. Çapkınlık onunla evet, evet. dalga geçiyor tabii Mussolini. Yerlerde süründürüyor işte. Der bunu yapıyordu. İtler. Evet. Büyük diktatör, harika bir film zaten evet. görmeyenlere tavsiye olunur, edilir. Fakat büyük elçimizi de İlduce ile benzetmekte şimdi olmamış yani. Bu nedensizlik. Ya aslında tam böyle bir şey değil mi? Şimdi Posta gazetesi üzerinden Türkiye'deki tüm gazeteler manşetlerini bu nedensizlik, rezalet falan diye koysalar, ertesi gün Posta... E, özür dilese ve ardından işte falan e, ne oldu şimdi kısmına dair bir şey almadığımız gibi buna benzer bir durum yaşanıyor. Bana kalırsa. Neyse bir daha olabilir. olmasın diye vermiş taraf gazetesi. <gülüyor> o da iyiymiş. Ee, Cumhuriyet'te sıkıcılardan Ankara'dan rest, İsrail'den özür gibi yani metafor dünyası. S Evet. ...haber vermeyi tercih etmiş... ...zaman belki en iyilerinden... ...en objektifliğinden birini vermiş... ...Ankara rest çekince İsrail resmen... ...özür diledi demiş... ...bu haber aşağı yukarı evet. böyle verilebilirdi... ...olup biteni... ...bence bu da Cumhuriyetin, Cumhuriyetin işte Ankara'dan... De. ...rest İsrail'den özür ya da Radikal'in İsrail'den özür diledi... ...İsrail özür diledi... ...haberi daha... E, ...sanki akla yatkın... ...star evet. özür dileriz bir daha olmaz... Demiş ee, İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin sert tepkisi üzerine Ankara'nın beklediği cümleleri mektuba bizzat yazdırdı. Diyor. Öbür babacanlardan bir tane okuyayım Hürriyet. Tepeden bir abi bakışıyla aklı başına geç geldi. Manşetiyle ah, veriyor. Ah. Ee, hemen altındaysa bir başka garip, e, hafif de antisemit sayılabilir mi diye düşündüğüm en azından ayrımcı. <gülüyor> Diyelim ee, bir başka da telekulak haberi var hazır geri gelmişken bir daha evet, dönmeyiz diye çok düşünüyorum. Çok acayip hakikaten Murat Kazancı'nın haberi hürriyetin birinci sayfasının sağ alt köşesinde alt köşesine sıkıştırmış bir haber. Jacques dinlendiğini düşünüyormuş. Yani biliyorsunuz bu ara zaten bu telekulak mevzu e, gayet gayet haber konusu. Evet iş adamı Jacques Camry Mecidiyeköy'deki şirketindeki iki ofis telefonu dinlendiği iddiasıyla... Avukat aracılığıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş. Savcılıkta soruşturma başlatmış. Haber bu, değil Haber mi? Haber bu. Haberin başlığı ne? Monsieur Jack'ın telekulak korkusu. Monsieur Jack neyin nesi oluyor acaba? Evet. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, değil mi? Evet. Hiç eee Monsieur Ahmet, Monsieur Mehmet, Monsieur Süleyman diye bir şey duydun mu? Duymadım. Ben de duymadım. Ya galiba buna ayrımcılık diyoruz. taslama. Bir de korku, telekula korkusu böyle. Tabii, biliyorsun Yahudiler korkak olurlar. Normal o yüzden korkması. Yani eski e, Akbaba'da karikatürleri Hı -hı. hatırlıyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında filan sonradan tabii ben o sıralarda pek yoktum ama insan dönüp bakabiliyor geriye evet, doğru. Evet ve orada Mişon, Salomon karikatürleri sürekli olarak ihtikarcı Korkak hı hı. Yahudi tiplemeleri kesin olarak var. Ee, bu da öyle. onlar işte Mösyö ah, salamalı. Ee, gitmiş telekolak işine seni kim dinler durumu herhalde bu. Ee, yani bu arada Mösyö bildiğim kadarıyla efhamlı olmak için bayağı sebebi de var. Bir suikast <gülüyor> falan durumları da olmuştu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. silahlı falan. Evet. <gülüyor> Laf silahı şimdi bizim için hayatta başka şeyler de ifade ediyor tabii. bordan başka. <gülüyor> bordan başka. Ya işte böyle yani diyecek pek bir şey yok. Evet. Ee, uh. Mehmet Barlas da e, büyük diktatörü hatırlatmış bu arada yazısında. Sadece posta görmemiş o durumu. Ben e, Netanyahu'nun yerinde olsam Ayala Sharon'un büyük diktatörünü seyrettirirdim. diyor. Evet öyle bir komedi unsuru oldu. Evet. Ya durum... Komik yani. Evet trajikomik. Hatta. Bence İsrail açısından trajik evet. ama e, İsrail dışından bir yerden bakıyorsanız gayet komik bir durum bu. Evet haber Türk'te de çeviri doğruysa zaten e, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bunun aptalca olduğuna dair de bir açıklama da gelmiş. E, yani İsrail'de alay konusu oldu demişler. Öyle bir haber var. E, tam olarak şunu söylüyor. Yaş... Yani aslında İsrail Dışişleri Bakanlığı <gülüyor> hakikaten böyle bir açıklama yapıyorsa bunda da bir gariplik, garabet var bence. Hakikaten dışişlerini bir gözden geçirseler kendileri için iyi olabilir. Yaşananlar bakanlığın bilgisi olmadan Ayalon'un kişisel inisiyatifinde gelişmiş. Dışişleri Bakan Yardımcısından bahsediyoruz. Kişisel inisiyatif kullanıyor büyük çağırmak için. Koltuk özellikle seçilmiş değil. Ofisin dekora dekorasyonu böyle. Ayalon'un kameralara bu gibi aptalca bir açıklamayı niye yaptığını bilmiyorum. Fakat aptalcaydı. İsrail medyası da onunla alay etti. Üzüntümüz TV dizisi protestomuzun geri planda kalması, demiş sözcü İgal Palmor. Ee, yani çok acayip evet. her şey acayip. bence dış işlerini bir süreliğine kapatsınlar 15 gün tatil yani evet, bir çeki düzen verelim filan diye. Hem bu arada dekorasyonu da değiştirirler. Kısa koltuk yüksek koltuk falan. Bak o normal dekorasyonmuş. Onu kestiler şimdi. bile testere testere. Dün geliyordu orada. Koltuğu ayaklarını. Peki bunu bence burada bitirelim. Milliyet Gazetesi de sersemliğini kabul etti diye zaten kendi şeyini vermiş. Böyle başlığına da sahip çıkmış Milliyet Gazetesi de. Böylece herkes memnun. Başbakan da memnun. Halan memnun, satan memnun yani. veren memnun. Şevk herhalde bir durum oldu. Kaç gün sürecek kutlamalar? 40 gün, 40 gece. Diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi. Öte yandan. Bir de 7 trilyon sorgusu diye bir şey var. Bu ne? Bir 7 trilyoncuk eski parayla. Eski parayla. 7 parayla 7 milyon mu, 70 milyon mu? Ya ben biliyorsunuz sıfırlarla ilgili sorun yaşıyorum arttıkça. Yedi milyon galiba. Yedi milyoncuk bir para kaybolmuş devletimize ait. Bizim işte kamudan, kamuya yatırarak koyduğumuz paralardan. Ee, kaybolmuş dediğim kaybolmamış aslında. Nereye kullanıldığını bilmiyoruz. Evet bu şimdi Er Uygur döneminde Şener Er Uygur jandarma komutanı, orgeneral, emekli orgeneral ve susurluğun, pardon, Ergenekon'un en önemli sanıklarından biri e, jandarma genel komutanlığının 2002 ile 2004 dönemine ait örtülü ödenek harcamalarıyla ilgili soruşturma derinleşiyor haberi var. Bu, bunu Milliyet Gazetesi en ayrıntılı şekilde kapsamış bugün hı hı. ve Er Uygur döneminde jandarma'nın örtülü ödeneğinden harcanan 7 trilyon nereye gitti? 7 trilyon sorgus diye vermiş. Bu sorunun yanıtını arayan savcılar dün 4 emekli askerin şüpheli olarak ifadesini aldı. Önemli bir haber. Ağır sağlık sorunları nedeniyle aylardır hastanede yatan Levent Ersüz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar dün müvekkilinin odasında arama yapılırken cep telefonuyla çektiği görüntüleri de medyaya vermiş. Evet arama yapılıyor. Görülmüş ee, savcılar 7 trilyonluk 7 milyon Türk lirası evet 7 milyon harcama belgelerinin imha tutanağında imzası olan 6 isme yönelmiş imha edilmiş bunlar artık öğrenilemeyecekmiş abi ama gerek yokmuş zaten çünkü o para komutan mahiyetine verilirmiş anlamadım yani şimdi devlette genellikle bunu anlayamaman normal devlet mantığı öyle işlemediği için. Her şeyi anlamam gerekmiyor mu benim boş ver. Genellikle <gülüyor> gerekiyor o da e, devlet sistematiği mantığı için de gerekli ama. Şimdi anlatılan şu efendim komutanın mahiyetine verildiği için bu örtülü ödenekteki para. E, komutan e, bildiği gibi gerektiği gibi harcar imiş. E, bunun için bir de makbuz mu toplayacak imiş? E zaman ama şeffaf olmuyor. Olması mı gerekiyor zaten örtülü ödenek ya yani mevzu bütününde bir sıkıntılı. <gülüyor> evet öyle anlaşılıyor. Ergenekon sanatı Levent Ersoz yattığı hastanede ifade vermiş. Parayla hiç temasım olmadı demiş. Satın almalarda adı geçen şirket ve kişilerle bağlantısı sorulmuş. İşte imha tutanağını imzalayan bir sürü isim var. Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, emekli başçavuş Recep Cömert. Emekli, e peki bunlar komutan dan başka bir de imha tutanağı imzalayanlar var. o komutanın imzası yetiyorsa bundan imha tutanağını niye imzalıyorlar? Askeriye'de belgenin imha edilebilmesi için imha edilen belgenin imha kayıt defterine kaydedilmesi gerekir. Evet, bu konuda bir şeffaflık var. Ha, yani kullanımda şeffaflığı lazım ama imha olması. evet. Emir demiri keser diyor. <gülüyor> evet. E, parayla hiç temasım olmadı demiş Ersöz. E, onun üzerine işte kılınç. E, hiç para görmemiş hayatında. Yazık. Veya neyi? Elini almadım, el Yani adıma. Ben de hiç dokunmamış olmayı tercih edebilirdim ama e, diyecek bir şey yok olabilir. Yerbay Adnan Sezer de şüpheli sıfatıyla adliyeye gelmiş. Ergenekon tutuklusu emekli albay Hasan. Atilla Uğursa Silivri'den getirilmiş. Baya büyük iş aslında. Üç asker beş saat sonra serbest kalmış. Kılınç ortada mercimek kadar bir şey yok. Siz büyüttünüz demiş. İfadeye çağrılan Er Uygur ne demiş? Ne demiş? Bir şey dememiş, gelmemiş. Hala Ama Sayın bekle, Er Uygur genellikle öyle ilk davette gelmiyor biliyoruz ki. Rütbesi gereği sanırım böyle. Birkaç davet gerekiyor. Ya bu arada işin daha ilginç bir yanı da var. Ee, Belgeler imha edilmiş yani değil mi? Öyle ben yanlış anlamıyorum bunu. Tamamen imha, yani, de, imha Dedim ya zaten yani komutan mahiyetine verildiği için. Yani kaç kere söyleyeceğiz abi? Kom komutan mahiyetinde. Öyle bakmak lazım. Örtülü ödene komutana mahsus hesap demekmiş diyor. Redikal, ha, ha, evet. İşte onu diyorum. Pardon komutan mahiyeti diye ben yanlış bir terim kullandım. Komutana mahsus hesap. Hımm. 3 aşağı 5 yukarı aynı yere çıkıyor galiba ama eminim ki bir fark vardır ee, evet yani Ervugur gen Er Uygur görevdeyken komutanlık hesabından kendi hesabına para yollanmış BDDK raporuna göre ee, böyle işte ödenekten yaptığı harcamanın 7.5 milyon liralık kısmı kendi hesabından 5 kişiye aktarılmış Kayıtlara ulaşılamıyor çünkü komutanlar emekli olurken örtülü ödeneye dair evrak imha ediliyor. Böyle diyor Ertan Kılınç'ın haberi. Sayın Eravgur mahkemeye davete katılmadı şimdi değil mi? Henüz. Kendisi ifadesi alınmak üzere çağrılıyor herhalde. E, tanık mıdır sanık mıdır? Sanık. Sanık. Sanık. E, bir minik anekdot vereceğim. Memlekette ben bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum da buna dair acaba öyle midir sizin de yorumunuzu alayım diye. Ee, dün gelen bir basın açıklaması bu da çok kısacık zaten. Ceylan Önkol 28 Eylül'de şaibeli biçimde öldürüldü. Bizler bir yurttaş olarak Ekim ayında Ceylan'ın köyüne mezarına çiçek bırakıp ailesini taziye ziyaretine bulunmaya gittik. Olayı bir de Ceylan'ın ailesinden, çevresinden ve köylülerinden dinledik. Dinlediklerimiz korkunçtu. Dönüşümüzde olayda ihmali olduğuna kanaat getirdiğimiz savcı ve askeri yetkililer hakkında İstanbul'da bize katılan yurttaşlarla birlikte suç duyurusunda bulunduk. Yetkililer hakkında ne gibi bir işlem yapıldığını henüz bilmiyoruz. Ama biz savcılığa ifade vermeye çağrılıyoruz. Bu kadar. Ee, savcılık e, gelmezse, bu kişilerle ilgilerce gelmezlerse zorla getirilme kararı da çıkmış durumda. Yani o taziye ziyaretine gidenler şimdi soruşturmaya dava mı açılacakmış haklarında? Sanırım öyle olacakmış. Çünkü gelip ifade vermiyorlarsa zorla getirilecekler ifade vermeye. Öyle gelip savcılığı meşgul etmek kolay. Geleceksin vereceksin ifadenin durumu galiba. Ee, Sayın Eru için geçerli değil galiba bu kural değil mi? Ya da aynı durumda ben mi yanlış anlıyorum bilmiyorum. Neyse bir karışık bir şeyler var galiba orada. Olabiliyor böyle zaman zaman. Eh, çok acayip, evet. Bir ikinci kağıt vakasından bahsediyor haber Türk'te. Ya ikinci bir kağıt vakası var mı emin değilim. Olan şu, e, Ersöz'ün kızı çantası da aranmak isteyince... ...çantasından bir mektup çıkarıp yırtmaya başlıyor. Polisler anında müdahale ederek mektubu alıyor. E, Ersöz'ün kızının avukatını söylediğine göre... ...erkek arkadaşına yazdığı veya erkek arkadaşından ona gelen bir mektup bu. Başka da bir açıklama yok. Yani ikinci bir kağıt vakası olabilir... Ama e, olup olmaması durumu ile ilgili hiçbir şey bilmediğimize göre e, yarın da olabilir. Önümüzdeki 8 yıl içinde de, 8 yıl önce de olmuştu olabilir. <gülüyor> Biraz böyle bir durum var. Evet, öyle bir durum var. Neyse, sevindirici haber vereyim ve ilk saati kapatalım. Çiçek, yağ akıyor, lastik kabak, egzoz patlak. O da sevindirici bir haberdi. Anayasa <gülüyor> değişsin diyor yani. Diyor. Bakalım. 7 evet. yıllık iktidarımızın 7 yıllık e, bakanı Cemil Çiçek böyle bir durumun uygun olacağını söylemiş. <gülüyor> Neyse. Ben ne daha oldu? sevindirici bulacağını tahmin ettiğim haberi söyleyeyim. Rusya ile nükleer anlaşmaya varılıyormuş. Varılmış. Daha Vize varılmış? kalkıyor. Ama en önemlisi vizenin kalkması seni, kalkıyor sen mu? ve Volkan sürekli olarak sen Petersburg'a gid baleye gidiyorduk. Evet. Ve vize almak zorundaydınız sürekli. Evet. Maalesef. Balşoy ve Kirov balelerini seyretmek üzere. Şimdi halbuki nükleer şey için görüşmeler için de giderseniz gene vizesiz gidebilirsiniz. Belli değil de vize kalkıyor diye bir laf. Vize kalkmıyor. Nükleer, nükleer iniyor. <gülüyor> evet. Nükleer santral için anlaşmaya vardı haberi var. Ve bir tek bunu şeyde görüyorum Haber o nükleer zaten tesislerde Ciner Holding'de bu haber Türk'ün sahiplerinden sahibi. Bence bu haber doğrudur. Çünkü Doğru. birinin haberi olacaksa bu büyük ihtimal Ciner'ler. Evet Ciner Holding'de zaten bu işin içinde. Atomstoy evet. Export'la beraber Başbakan Erdoğan, Rusya Başbakanı Putin'le yaptığı görüşmeden sonra devletten devlete bir anlaşma yapıldı. Heyetler arasında görüşmeler başlayacak demiş. Putin ise nükleer teknolojiyle ilgili bilgiyi vermiş projeyi baştan sona gerçekleştireceğiz demiş. Bak burası önemli haberin. Öyle yarım bir başlangıç safhasında gerçekleştirmekle yetinmiyorlar. Hı hı. Başlıyorlar ve bitiriyorlar. Nükleer yakıtı tedarik edeceğiz. Geri alınmasını da taahhüt edeceğiz demiş. Yani nükleer silahta yaptırmayacağız demek mi? Oluyor bu Türkiye? Yani zaten yaptıracak olurlarsa bu suç oluyor ya. Yani merak etmeyin böyle bir durum asla ve kata yok. Çünkü hani e, İran'la birlikte yaşananlarla bildiğimiz üzere eğer kötü çocuk olduğunuzu düşünüyorsa birileri e, o zaman hayatınızı ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir süreç başlıyor. O açıdan herhalde. Pırıl pırıl bir anlaşma yapıldığı haberini bir tek Habertürk'ten okuyabiliyoruz. Peki. Açık gazete. Hasan Ersalli ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bugün IMF ile anlaşma olup olmayacağı ve bunun ne işe yarayıp yaramadığı konusunu biraz konuşacağız galiba. Anlaşma olup olmayacağını sen söyle. Ben de ikinci kısmında bir şeyler söyleyeyim. Olacak. Olacak. Olacak. Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak. <gülüyor> Yok. Aramızda görüş ayrılığı var. Şimdi yalnız bir de vade koymak lazım. Mesela Üç ay içinde olacak olmayacak. Üç, vakte Üç yıl kadar. içinde olacak olmayacak. Üç asır içinde. Değil <gülüyor> mi? Evet. Ama son zamanlarda medyada olacağına dair kuvvetli bir his var. <gülüyor> his var. Hissiyat var daha doğrusu. Evet. Evet galiba öyle o yönde. Öyle yanatlar var. Evet. Ee, e, Filan. Şimdi ki soru bence işin e, ikinci kısmında. Yani neye yarayacak bu kısmında? Ee, nedense e, şey medya şeyle daha çok ilgili IMF'li anlaşma olacak mı olmayacak mı yani gelin damat elenme gerçekleşecek mi sonra mutlu olacaklar mı kısımdan kimse pek ilgi görmüyor <gülüyor> evet ee, şimdi e, bir iki noktayı adım satmakla başlayayım ben hep e, yapılsa iyi olur diyenlerdendim yani geçen sene de ee, onun için e, e, ne demek istediğimi e, açıklayayım da, şimdi bir kere kriz olayının ciddi olduğunu hep düşündüm. yani e, Ve galiba da sonuçlar bu görüş yönünde çıkıyor. Bu kriz Türkiye'de önemli bir etki yarattı. Şimdi bu etkinin iki boyutu var. Bir tanesi kamu finansmanını böyle krizin bozmaması beklenemez. Şunu demek istiyorum. Ekonomi böyle bir darbe yiyince gelirler düşer, karlar düşer, işte alışveriş düşer filan. E, vergi gelirleri düşer. Ama kamu harcamalarını böyle hemen vergi gelirleri düşüyor diye takırtukur aşağı çekemezsiniz. Ne bileyim maaş veriyorsunuz, e, emekli şeyleri, ne, ödemeleri yapıyorsunuz filan. Yani böyle bütçenin bazı kalemleri hem de önemli miktarda kalemi Türkiye'de kemikleşmiştir kolay oynamaz böyle olunca da bütçe açığı büyür bütçe açığı büyüyünce borçlanma gereği artar e borçlanma gereğinin arttığı ortam finansal kaynakların düştüğü ortam e bu da tabi iktisadi faaliyeti bir zaha olumsuz yönde etkileyebilir yani devlet borçlanamazsa bir problem borcunu ödeyemeyen devlet durumuna gelir Devlet borçlansa kaynaklar, mali kaynakların e, yeterli olmadığı bir ortamda borçlandığı için bu defa özel kesimin eline fazla kaynak kalmaz. O da iktisadi faaliyetin canlanmasını eğer Hatta belki e, bu canlanmayı olanaksız da kılabilir. Evet. Şimdi bu işin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümü de e, şu nokta. E, yani bu krizde biz e, ee, şöyle olduk, böyle olduk diye kendi kendimize düşünebilir ve değerlendirebiliriz. Ama dışarıdan bakan birisi bu krizden bu ülke çıkacak mı sorusuna cevap arayacak. Bu birisi yatırımcı olan birisini kastediyorum. Yani gelip Türkiye'de menkul kıymet alacak işte ya da bir giderek yatırım yapacak da olabilir. Ama onun derdi Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki ortamı daha kar elde etmeye müsait mi? Bu soru önemli bir soru. Yani biz e, vay efendim bu adamlar kar edecek diye e, e, düşünsek ve bundan hoşlanmasak bile e, böyle bir insan grubu var. Bunlar da kaynak getiriyor. Bazen de bunlar e, ülkeye de yararlı oluyor. Şimdi onlar için bir güvenceye ihtiyaç var. Güvence dediğim teminat değil yani. Gelirsen %20 yüzde yirmi kar edeceksin ben sana söz veriyorum o yok öyle bir dünyada öyle bir şey ama işlerin iyiye gidebileceği konusunda bir şey arıyor. Şimdi şu farkımızı kabul etmemiz lazım. Bunu Amerika bir program yayınladığı zaman o programda herkes buluyor. Yani Başkan Obama bir program yayınladığı zaman o programı eleştiriyorsunuz, beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz ve yetiyor. Çünkü Amerika birleşik devletlerinin bu anlamda saygınlığı bu anlamda saygınlığı. E, hep var. Yani e, sonuç belirleri şeyleri yapıyor, pro, e, programları uyguluyor evet. ve tabii bazı sonuçları esirdiği kadar bazen daha az elde ediyor. Ama bu anlamda saygınlığı var derken tarihinde sözü duruyor. Falan. Şimdi Türkiye'nin e, bu yüksek, bu düzeyde e, saygınlığı olan bir ülke değil. Bunun e, veya bu hükümetle bir ilgisi yok yani bugünkü hükümetle de direkt ilgisi yok e, bugünkü hükümetin kusuru yok anlamına söylemiyorum vardır ama bu birikmiş bir olay evet. e, işte o hani kredi notu falan diyorlar ya e, bize birileri veriyor hı hı. geçme notu gibi bir şeyler o e, notlar da e, bunu gösteriyor yani bazı ülkenin daha yüksek bizimki o kadar yüksek değil bu nedenle saygınlık açık, e, açığı, kredibilite açığı, saygınlık açığı diye düşünüyorum. yani Bir desteğe ihtiyaç var. Evet, bu yapılanlar ciddidir. E, bunun ciddi sonuçlar, olumlu sonuçlar doğurması olasılığı yüksektir. İşte IMF ile bir anlaşmayı ben öyle gördüm. Kendim için değil, bir yabancı için, Türkiye'ye bakan bir yabancı için. Ha, Türkler bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. Hükümet şu şu şu kararları almış, uyguluyormuş. IMF gibi bir yabancının daha çok itibar edeceği bir e, kuruluşta bunu evet uygundur demiş. Hatta onun ötesine geçmiş. de mali destek veriyor. Şimdi bu ikinci boyutu e, da ben önemli görüyorum. Çünkü kendimden biliyorum. Yani bir e, ülkeye, yani Avrupa ülkesi işte. Amerika falan filan gibi olmuyor. bir ülke elden durumunu anlamak istediğim zaman e yine ilk başlangıç noktası bir IMF'nin raporuna bakıyorsunuz. Çünkü yani detaylı analiz onlar yapıyor. Bu şunu demek istemiyorum yanılıyor olabilirler, yanılmışlardır da. Ama başkaları da yanılıyor. Onlarınki biraz daha detaylı, daha dikkatli olduğu için ondan başlıyorsunuz ve ne olsun onun etkisinde kalıyorsunuz. Tabii IMF bir de Washington'da, Washington'da New York'a çok yakın bir yerde telefon diye de bir alet var. Her e, şey e, böyle yatırım yapma niyet denen ya da onun temsilcisi telefon edip IMF'den de soruyor. Oradan da bir önemli bilgi kaynağı. Şimdi bu iki faktör bir araya geldiği evet, zaman. Evet, şimdi onu soralım. Efendim? E, şimdi Heh. sonuca gelelim. Evet, sonuçta bu iki faktör bir araya geldiği zaman e, Türkiye'nin geçen sene de bu şekilde bir e, anlaşma e, yapması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu sene ortaya e, e, çıkan şey hani sene başında bu anlaşmayı yapmak istediği Türkiye'nin ve gerekçi olarak da eğer yanlış anlamadıysam e, yetkililer, siyasi yetkililer ilkini daha çok vurguluyorlar. Daha doğrusu tersi onu söylüyorlar. Yani e, Türkiye'nin kamu açıklarındaki büyüme ki geçen sene gözde görülür bir şekilde e, büyüdü, ister istemez büyüdü yani şeydi. Nedeniyle e, bu bunun ekonominin kendisini toparlamasını bundan sonra engellememesi için i̇m ile anlaşma yapacağız deniyordu. Şimdi burada rahatsız edici olan şey şu, bunun olacağı apa çıktı. Niye daha önceden böyle bir şeye? E, bir de hani. IMF ile sanki anlaşma yapmak sanki memlekete kötülük yapmakmış havası verilerek karşı çıkıldı. Onu anlamak biraz zor. Çünkü yani basit bir şekilde bir kağıt kalem eline alırsa böyle olacağı görülürdü. Ama eskisi... Ve görülmüştü de. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani ben bunu evet. çok da başkaları görmedi diye katliyen öyle bir söylemiyorum. Ee, şeyin hesapları da yani yetkililer bunları biliyordu tabii. Evet ama eskisi kadar da büyük bir... E infial tırnak içinde e, yaratır gibi görünmüyor. Yani IMF ile bu anlaşmanın e, faydaları da olabileceği yolunda da bazı şeyler çıkıyor tabii. Ama e, buna, şimdi bunu şunu söylemek istiyorum. Teknik analizini yapan hiç kimsenin böyle bir infial duyması için sebep yok ama ortalıkta e, bu işin lafıyla uğraşan yani IMF kelimesiyle uğraşanlar evet, evet. doğrulttaydı. Şimdi onu boş vermek lazım. Bakmak lazım. Bu arada bir şey de yanlış anlama e, söylüyor miyim? IMF ile yanlış bir anlaşma ve kötü bir anlaşmada yapabilirsiniz memleket için. E, o da çok kötü olur. Yani ona diyeceğim bir şey yok. Yani IMF de hata yapabilir. Ha bu iyidir der. Siz de e, iyi düşünmediyseniz, evetiniz iyi yapmadıysanız kötü bir anlaşma yaparsınız. Tabii ki onu yapmamak lazım. Ama ben e, Türkiye'nin bu açıdan ne, 19 tane mi anlaşma yaptık IMF ile. Herhalde belirlediğimiz vardır zaten bunu yapabilecek. E, kadrolarımız da var. Dolayısıyla yanlış bir anlaşma yapılmaz diye e, düşünüyorum. E, do, o yüzden de olayın zaten geçen sene ortaya çıkan, siyasi düzeyde ortaya çıkan e, e, tartışmalar IMF ile yapılabilecek her anlaşmanın içeriğine ilişkin bir şey değildi. Evet. Yani böyle soyut bir kategori yapılsın mı yapılmasın ne yapıyor? IMF ile anlaşma yaptık. Beni akşam yemeğine çağırdı Bunun Türkiye'ye ne yararı var? <gülüyor> Evet, peki yani bu bu noktada bırakabiliriz şimdi tamam. herhalde. Peki çok teşekkürler. Hasan Erselli Ekonomi Notları. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve acikradyo.com'dan yayın yapıyoruz. Açık gazetede bir e, müzik çalarım e, çalalım şimdi. Bu biraz da farklı bir hikayesi olan bir müzik olsun. Lasa de Sela öldü. Yılın e, ilk acı kayıp haberlerinden biriydi. Belki de birincisiydi Kanadalı ama Meksika kökenli. 37 yaşında e, meme kanserinden öldü. Ee, İsp İspanyolca, Fransızca ve İngilizce ee, icra ediyor şarkılarını ve e, Naomi Klein Avi Lewis'ten, kocası Avi Lewis'ten yani her ikisi de hem aktivist hem e, sinem, e, film de yapıyorlar kitaplar yazmanın yanı sıra ee, ve şöyle bir mektup geldi üç gün önce e, bu ortak e, sitelerden birinde, ilerici sitelerden birinde Common Dreams'e yazdıklarında e, diyorlar ki biz sizinle bir şey paylaşmak istiyoruz. Bütün bu ilerici kitlelerden bahsediyor. Lhasa'nın şarkılarının benzersiz bir e, sadası vardı. Böyle acılar içindeki bir dünyadan ninniler gibi diyorlar. Lhasa ama aynı zamanda M müziğin dönüştürücü etkisini de, gücünü de çok iyi bilirdi ve sosyal hareketler, kendisine ilham veren, esin veren sosyal hareketlerle kendi büyük yeteneğini paylaşmaktan da hiç kaçınmazdı, diyor. Ee, birkaç yıl önce de bize şöyle bir mektup yazmıştı, demişler Naomi Klein'le. Evi Lewis, ee, bir gerçek, doğru... Doğru zamanda söylenen bir şarkının çok güçlü bir şey olabileceğini de doğru anda söylenen bir şarkının çok güçlü bir etki yaratacağını da biliyorum demiş. Ve özellikle de işte 2004 yılındaki belgeselimizi çekerken The Take diye el koyma diye çevirebileceğimiz son derece güçlü bir film. A.V. Lewis le. ...şeyin beraber yaptıkları... orada McLean'ın... Meksik, e, ...Arjantin'deki büyük... E, ...krizden sonra fabrikaları... E, ...terk edilen fabrikaları... ...çalıştıran... ...o fabrikanın işçilerinin... ...çalıştırıp kara da geçirmelerinin... ...ilginç hikayeseri... ...anlatıyordu... ...Bütün e, Arjantin'in... ...o karmakarışlık ortamında... ...o filmin son... E, sahnesine de eşlik eden şarkıyı çalacağız şimdi. Sizinle paylaşmaya karar verdik bunu diyor Naomi ile abi. Diyorlar Yo vengo a ofrecer mi corazón corazón bu, bu şeyin aslında Mercedes Sosa'nın geçen yıl onu da kaybetmiştik. Meşhur etti Amerika, Latin Amerika Klassik'in orijinalini söylemiş Lassa. Ve filmin sonunda da bizim kullanmamız için bize gönderdi çok duygusal bir filmin doruk noktası. Binlerce işçi ve onları destekleyen sıradan insanlar işgal edilmiş Brookman fabrikasının çevresinde polis baskısına uğruyorlar. Böyle müthiş göz artıcı gaz bombalarıyla falan dağıtılıyorlar. Ve o işçiler doğru insanlardı diyor birisi. Bakın diyor burada çalışan, artık çalışamayan kardeşim kanser oldu diyor. Birisi de sonunda anlatıyor. Ama bu işte bu insanlar ona da kendi paralarından verdiler ve onun bakımını sağlamaya çalıştılar. Şimdi hükümet bunları dağıtmaya çalışıyor. Burada bir yanlışlık var diye konuşan da bir kadın var. Filmin sonunda. İşte bu Yovengo Afraser Mi Corazon adlı şarkıyı Lasadan şimdi o filmin sonunda dinletiyoruz. Bu da tek filminin ve başka da bir örneği yok diyor. Onun için paylaşıyoruz diyorlar ee, Naomi Klein abi Luis. Çünkü tek kaydı almamış Lassa onu. Film için filmde kullanılsın diye gönderilmiş. Ve tek örneği bizdeydi. Şimdi sizi, sizinle paylaşıyoruz onu. Biz de açık adı olarak, açık hasta olarak şimdi onu sizinle paylaşalım. ''Quién dijo que todo está perdido'' ofrecer corazón tanta sangre que se llevó al rin. yo vengo ofrecer corazón. por no corazón tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple Pensaba, aç o becchiyi, sakar alma, una cuchillada. İzlediğiniz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 Le descontaban el día cuando le hacían quimioterapia y radioterapia. Le descontaban el día. estos, esta es la gente que va a levantar el país. Esta es la gente que tenemos que apoyar. A ellos que, como nunca, se vio la empresa dirigida como la han dirigido. Nadie es patrón. Son cada uno de ellos. Y lo que es más lindo, que no se olvidaron de ese compañero enfermo y lo que es más lindo. Hace caso. Radyo'da Duke Pearson'dan Groundhog adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız. Programımız Açık gazte Radyomuzda Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Evet birkaç haberle de devam edelim. Google'ın da Amerikanın dev arama motoru internet. Çin piyasasından tamamen çekilmesi gerekse de artık arama sonuçları üzerinde Çin makamlarının istediği türde sansür yapmayacağını açıklamış. Buna şey bir tarama yaptırıp şeye bakalım mı? Good morning after supper. <gülüyor> Deyince ne çıkıyor acaba Google'dan? Ee, büyük ihtimalle hayırlı olsunlar ama biraz geç olmadı mı? gibi bir şey çıkıyor olsa gerek. Evet. Yani dört yıl önce arama motorunu faaliyete geçirdiğinde Çinde ya sansüre alet oluyorsunuz işte bazı demokrasi kelimesini mesela yazdırtmıyordu. Hı hı. Onun gibi insan sivil hakları, sevil insan toplum. hakları buna benzer kelimelerin hiçbirini yazmak mümkün değildi. Daha doğrusu yazıyordunuz da yazdığınızda karşınızda bizim YouTube'dan hani çıkıyor ya. ...Türkiye Cumhuriyeti bilmem ne... Ben, geri üzerinde. dön, Geri dön. O çıkıyor işte. Onun Çincesi. Ee, nereye gidiyorsun? Oraya gidilir mi? Çıkıyor. Ni hao Finan gibi laflar ee, çıkıyordu. Buna benzer bir durum. Yani haber... Ama mi... bence yine takdir etmek lazım. Eğer işin içinde başka bir ayak oyunu yoksa... ...benim aklımın yetmediği haberlerde çıkmayan... ...vesaire... ...en nihayetinde şu iyi bir şeymiş gibi geliyor bana. Google... Ben bundan sonra sansüre alet olmuyorum evet. dediyse e, sağ ol teşekkür ederiz de demek lazım bunun yanında. Şu ana kadar niye oldun diye sormanın bir önemi var ama bunun yanında teşekkür etmenin de bence önemi var. Bundan da kar etmiyorlarsa çünkü kazananlar her şeyden kar edebildiği için evet. bunun da karı nedir bilmiyorum. bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz ama gene de e, Gmail'de de... E, yani, e-Posta servisi Gmail'de de kendisini protesto eden Çinli muhaliflerin hacker dedikleri saldırısıyla da karşılaşmış Google. Sonunda internet arama sonuçlarını sansürleme uygulamasını durdurma kararı almış. Biraz da bunun da payı var herhalde. Yani aktivistler de e, mücadele etmişler. Bir de baidu.com diye bir şey varmış orada. Onun arkasından geliyor Çin'de tabi. Şimdiki büyük arama motorunun arkasından geliyormuş ama gene de e, sansürlü aramaya devam etmenin vicdanen kabul edilemeyeceğine karar verdik. Demiş Jessica Powell sözcüsü. Google'ın Asya sözcüsü. Hı hı. Yani vicdanen daha önce kabul ediyorlarmış ama peki. Senin dediğin olsun kabul ediyorum ben de. Ne yani, dönüyse var Bari öyle bakalım. Ortada Yoksa zaten tam hani e, bir özeleştiri getirmedikçe bu açıklamalar bir yandan tabii havada kalıyor. E, vicdanımız kaldırmıyor falan. E kaldırıyordu güzel canım. Niye kaldırmasın diye de sorulabilir haliyle. Evet. Afganistan'a 3000 yeni asker gönderildiği haberini vermiş miydik hatırlamıyorum. Yok vermemiştik. Kim göndermiş? Amerika. Niye? Parti parti gönderiyor işte. Otuz ee, çıkaracak. Birincil hedefimiz sivil kayıpların tamamen sıfıra indirilmesi, halkın mutluluğu. O daha sonra olacak. Önce az. Ha. Önce siviller biraz daha fazla ölecek. Çünkü Sonra bu, düzelecek. Her ta, şey. Tam bunlar açıklanırken Petros tarafından Petros'u değil mi açıklayan sivil kayıpları sıfıra evet. indirmek vesaireyle açıklamayı ee, Birleşmiş Milletler'de ki epeyce eksik raporlar yazdığını en azından Irak üzerinden biliyoruz. Sivil kayıpların ee, en çok 2001 yılında işgal başladığından beri bu yıl yaşandığını söyledi. Yani bir yandan e, savaşın başındaki komutanların sivil kayıpları sıfıra indirmek üzere çalıştıkları ve e, zaten amacın bu olduğu falan gibi bir şeyler söylediğini dinlerken bir yandan da en çok sivili bu yıl öldürdüklerini öğreniyor olmak e, gayet savaşın ruhuna uygun. Uygun evet. Yani %28 bir yabancı kuvvetler denilen Hani bu Alman, Amerikan ve İngiliz radyocularının çok sevdiğini söyledikleri. Afgan halkının bayı işgalcisine bayıldığı bir çeşit Stockholm sendromuna tutulmuş olduklarını gösteriyordu. Voice of America haberi yani meslektaşımız radyocular Amerikalıları acayip seviyor çıktı ve NATO'yu Afganistan'da. Öyle değilmiş. Yani yabancı kuvvetler tarafından öldürülen kişilerin sayısında %28 oranında artış olduğunu yazıyor. Birleşmiş Milletler söylemiş. Daha doğrusu Voice of America yazıyor gene. Ee, acayip artmış sivil ölümler. Tarihi tarih bir artış olmuş. BBC Türkçe'de var aynı durum. Pakistan'da nedir diye bakacak olursak orada da aynı Pakistan Barış Çalışmaları Enstitüsü diye bir kuruluş var. Onun raporuna göre ülkede şiddet olaylarında hayatını kaybeden sivillerin sayısında keskin bir artış gözükmüş. 2009'da kaç kişinin öldüğünü biliyor musun sivillerden? 3 bin. 3 bin kişi ölmüş Pakistan'da. Veriyi veren kim? Pakistan Barış Çalışmaları Enstitüsü. Korkunç bir durum. Ortada resmen bir savaş bile yok değil mi? Hiçbir şey yok evet. Üç binden fazla. Üçte biri de bunların yani bin kadarı da intihar saldırılarında olmuş. Hakikaten gerçekten dehşet verici bir durum. Terörizm diyorlar ona. Yüzde 45'ten yüksek bir oranda artış olmuş. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Evet. Bunları da bu şekilde söyledikten sonra gelelim Birkaç iyi rapor var. İyi derken mi iyi. Bu arada TRT reyting sisteminden çekildiğini açıklamış. Hmm, bir diğer Google durumu da burada yaşanıyor. Ee, tam üzerine belki söylemek gerekiyordu ama ben haberi bulana kadar bir vakit geçti. Özür dilerim dinleyicilerden. Ee, TRT Genel Müdürlüğü TRT'nin yanlıştan yana taraf ol olmayacağını ve bugün itibariyle reyting sisteminden çekildiğini bildirmiş. E bugüne kadar ne oldu kısmını? Aynen şimdi bir daha tekrar etmeyelim sıkıcı olmasın. Google için de söylediysek herhalde aynen konulabilir ama e, Rating sisteminin de e, felaket bir durumu olduğunu birkaç açıdan hem bunun üzerinden e, yayınları değerlendirmek korkunç hele ki e, veri olarak da pek de e, yoğun tartışmalara yol açan bir veri üzerinden değerlendirmekse daha da korkunç idi. Diğer kanallarda çekilseler ne güzel olur diye düşünebiliriz. En azından daha iyisini bulurlar herhalde diye bakmak mümkün. Evet, Sağlıklı görmediklerini falan söylemişler yapıyı. Ee, bu sebeple bu yapı düzeltilene kadar en azından reyting sisteminden TRT çekiliyor dediler. Tabii bunda şunun da payı olduğunu söylemek lazım. Yeni bir kanun çıktı. TRT zaten reklam pastasından da çekiliyor. Ee, ...bu sebeple aslında reyting sistemiyle... ...çok fazla bağlantısı kalmamış olacak... ...çünkü reyting temelde kanalların... Ne demek reklam pastasından çekiliyor? Kamu kanalı olarak reklam almamaya başlayacak TRT... Öyle ...ondan mi? karar gereği... ...2011'den itibaren... ...eğer tabii bir değişiklik olmazsa... E, ...bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman... ...belki hakikaten kamuya ait... ...ve e, tamamıyla... ...rekabetten yoksun... ...bunun anlamı sıkıcı, bayık... ...ve devlet ideolojisi olmak zorunda değil bir yayın yapılabilmesi de mümkün olabilir diye ümit lazım herhalde. Evet iyi. Peki bir de şeyi de söyleyelim Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'e yurt dışı yasağı getirilmiş. Bu ne demek? Niye yani? Kaçabilir diye. Yani yurt dışı yasakları genellikle bu durumlarda getirilir. Eğer şüphelinin kaçması ihtimalinden ürkülüyorsa değil mi? Yurt dışına kaçmasın diye böyle kararlar alınabiliyor. Da e, yıllardır hiç kimse için böyle kanal kararlar alınmadığı gibi Diyarbakır'ın belediye başkanının yurt dışına kaçacağı gerçekten düşünülüyor mu acaba diye düşünüyorum. Yoksa bu da bir psikolojik savaşın bir parçası olarak mı algılanmalı? Halihazırda Diyarbakır Belediye Başkanı. Halihazırda Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu gibi pek de böyle hani kaçmak, kendini kurtarmak falan gibi bir güle hatıdan bahsetmediğimizin herhalde farkındayız. Hatırlarsınız belki eski Yok, Şişli Belediye Başkanı. Unuttum onları. E unutmak yani. lazım zaten. Hani Paraları bizim cebine doldurup doldurup vınlayan abla. Onları bellek deliğine attım ben. Hakikaten çıkmasınlar orada diye de düşünmek lazım. Ee, evet, de böyle baş, bir şey var. Yani başbakana günlük gazetesi manşetinden vermiş bu haberi bugün. Başbakana çözüm için sil baştan yapalım çağrısında bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Bay Demir'e savcıya ifade verdikten sonra yurt dışı yasağı getirildi. Bay Demir'e yasaklı yanıt geldi diyor. İşte ee, işte bu kadar. <Gülüyor> Diyecek çok fazla bir şey yok aslında. Herhalde yoruma e, katılmak gerekiyor gibi görünüyor. Bu da böyle bir şey. Yani ondan sonra demokratik açılım falan filan çünkü hani Türkiye'de e, çeşitli suçlarla ilgili suç isnatlarıyla ilgili yüzlerce insanın e, işte davalarını vesairesini e, gazetelerde okumak mümkün olabiliyor. Ancak neden Diyarbakır Belediye Başkanı'nın kaçacağını düşünen e, yargı ne bileyim ben cinayet işleyen bir polis memurunun bile yok canım görevi bellidir memurdur görevine devam etsin tutuksuz yargılanmasına falan diye bir karar verebiliyor. Oralar biraz karışık. Bu arada, zamanla herhalde. Zamanla tabi. Yani şey, e, Günlük gazetesine bakarken gördüğüm bir haber var orada. E, Albay Cemal Temizöz Kayseri Jandarma Alay Komutanı'ndı. Ve Jitemci olduğu söyleniyor. Çok sayıda faili meçhul cinayetten de sorumlu. Ve müebbet müteaddit. Müebbet hapis cezası da isteniyor. E, yargılanıyor şimdi tutuklu. Ee, Alba Cemal Temizöz'de birlikte yargılanan korucu başı Cizri eski belediye başkanı Kamil Atanoğlu, Tamer Atan, askerlik yapmamasına rağmen askerlik yaptığını gösterir. Belge düzenlediği de ortaya çıkmış. Böyle de bir küçük haber vardı onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Önce ekmeğin nimetleriyle <gülüyor> başlayalım mı? Sonra tamam. eşek etinin nimetleriyle devam ederiz. Ee, ekmeğe en az %10 zam geliyormuş. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı der ki Şubattan sonra ekmeğe %10-15 oranında zam iyidir diyor. İstanbul'da UNO'nun düzenlediği sağlıklı beslenmede ekmeğin yeri ve önemi parantez alabiliyorsanız. Konuda toplantıda soruları yanıtlayan o parantezi ben koydum. Türkiye Fırıncılar Federasyonu demiş ki zam oranı %10-15 olacak. ...daha doğrusu bu oranın içinde kalması gerekir... ...yoksa çok olur diyor... Ee, ...ve diyor ki... ...halkımız şunu çok iyi bilmeli ki... ...geçmişte olduğu gibi bu dönemde de... ...zammın aşırı olması mümkün değil... ...bunun en az seviyede tutmak için ne gerekiyorsa... ...yapıyoruz demiş... Ee, ...yalnız %10-15'in... ...zam dediğimizde maaşlara yapılan zamla... ...hiçbir alakası yok örneğin... E, ...hükümete sorarsanız işler gayet iyi gidiyor... ...2010'dan sonra zaten düze değil... ...fişek gibi yukarı doğru gidiyoruz... Ben bu fişek gibi yukarı gitme durumunu proteine bağladım. Yediğimiz bol eşek etiyle alakalı olabilir. Öyle mi yiyormuşuz? Ben yemiyorum. et yemediğim için. <gülüyor> Sen bile iyi olabilirsin farkında olmadan ama biz et yiyenler yiyoruz. Onu biliyoruz. Özellikle Adana taraflarındaysak yediğimizin tescili var. Hani eşek etinin belgesi mi olur? Olur durumu var. Çukurova Üniversitesi'nde hatırlayacaksınız eşek eti. Öğrencilere yedirdiği, e, üniversitenin bulduğu firmanın ortaya çıkmış idi. Neredeyse eşekleri üniversitede kesiyorlardı. E, öğrenciler de Fevzi Çakmak yurdunun yemekhanesinde kendilerine at ve eşek yedi, eti yedirilmesini protesto etmişler. E, i̇nsanca yurt istiyoruz, yemekhane kamulaştırılsın, taşeron firma istemiyoruz. Sloganları atmışlar. Bunun üzerine ne olmuş derseniz yaklaşık 3000 öğrencinin katıldığı, bu protestonun ardından 8 öğrenciyle ilgili soruşturma başlatılmış. Eşek eti yediğinde soruşturma e, protesto etmemesi gerekiyormuş öğrencilerin. Yedin e, sus. At ve eşek etiyle ilgili bir protesto e, şey e, soruşturma olmuş mu? Soruşturma var tabii canım olmaz mı? Nasıl olmayacak? Yani at ve eşek eti yedirtmek e, yasak memleketimizde en azından bilgisi dahilinde olması gerekiyor herhalde kişilerin ki kesmek galiba sorun yani nerede keseceğim falan, ha, falan yemek ihalesi alan firmanın sözleşmesini aynı gün feshetmiş tabi yani. tabi evet ee, yalnız öğrenciler protesto etmeyecek onlar çocuk baba zaten gerekeni yapmış siz oturun etiniz yiyin çocuklar durumu ee, evet, okulun yani böyle okul ve şey, oku... biraz garip değil mi bak ekmek için fırıncılar odası sağ olsun bizi Halkımız düşünüyor bunu bilsin demiş tabi çocuklar için Şimdi eşek eti vaziyeti var. Bir de çocuklar için başka bir şey de var. 57 havan vermiş. Sürekli bizi koruyorlar. Yani e, fırıncılar odası en az zammın yapılması için gereken yapılacak diyor. Biz rahatça oturabiliyoruz. Eşek etiyle ilgili gereken yapıldı. Sen ne karışıyorsun diyor rektörlük. Rahatça oturuyoruz. Bingöl'de de genç ilçesi Biyanet'ten bir haber bu. Doğularköy kırsalında hayvan otlatıyormuş birisi. Frat Okşak ve yaralanmış 14 yaşında bir çoban. Ve havan mermisi patlamış çünkü. Yatılı okulun 200 metre yakınındaki olay yerine gittik. 57 havan mermisi gördük demiş. Evet. 57. Evet bulduğu havan mermisini oyuncak sanmış. Burada çocuğun da hatası var. Aile niye çocuğu yetiştirmemekteymiş? Değil mi? Buradan başlayalım ki... Ee, sonu kim attı bu havanları oraya kısmına gelmesin. Evet. 56 ya da 57 tane havan mermisi. Neyse. Olayın ardından bölge temizlenmiş ama asker tarafından. BDP yeni bir yasa teklifi vermiş. Nüfus din dinhanesinin kalkması için e, şu anki durumda, son durumda artık e, dinhanesine din yazdırmayı biliyorsunuz ama bunun için başvurmanız e, istemiyorum kardeşim diye tepinmeniz falan gerekiyor. orada O zaman da dini boş olmuş oluyor. Yani din hanesi diye bir haneniz yine var. Başınıza başka türlü sıkıntıların yol aç, e, olmasına yol açabilecek bir başka evet. hane sahibi oluyorsun. Bir türlü kaldıramıyorsun değil mi? Hiçbir şeyi bir şey yok. Yani bir de. insanın dini olmaz mı canım? Olmasa da olmadığına dair boşluk vardır. Boşluk da bir cisimdir diye bakıyor herhalde İçişleri Bakanlığı. E, bu arada ilginç bir haber daha vereyim. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İngiltere ile ilgili çok önemli bir karar verdi. Aslında e, İngiltere'de 2000 yılında bir silah fuarının orada e, birileri protesto gösterisi düzenliyorlar. N Pardon 2003 yılında niye e, silah fuarı kuruyorsunuz Londra'nın göbeğine diye. E, tam 2000 yılında çıkan bu terörizm yasası vardı ya Blair'in çıkarttı. Bu yasaya göre de sokakta insanları durdurup üstlerini arama hakkı polislere tanınmış durumda. Protestocular fuara gelemesin diye polisler hepsini durdurup böyle iyice bir arıyorlar falan filan. Bu tabi ayıp bir durum olarak algılanıyor. iki protestocu tarafından ve mahkemeye başvuruyorlar. Bunlar ben niye yolun ortasında durup dururken durdurup üstümü ararlar diye. Niye aramasınlar? E, zaten mahkemede öyle demiş. E, ardından onlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler davayı. E, dün çıkan bir karar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Avrupa Konvansiyonu'na göre bunun... E, hayat, e, özel hayatın gizliliğini ihlal olduğu öyle e, karar verildi ve e, ayrıca da şunu da söyledim mahkeme not olarak ayrıca fark ettik istatistikleri aldığımız zaman ki e, bu memur arkadaşların aradığı insanların çoğu siyah ve asyalı halbuki Londra'da yaşayanların çoğu siyah ve asyalı değil galiba burada bir rastlantı, de ayrımcılık tamı e, rastlantı var rastlantı olamaz mı? Olabilir. Mesela istatistik yok elimde ama benim de Cumhuriyet Caddesi'nde geçerken ikili bir e, durduruyorlar ya polisler. Evet. Durdurdukları zaman fark ettiğim daha çok durduk, durdurduğu insanlar esmer ve sakallı ya da kirli sakallı. E, bu da bir ayrımcılık değildir herhalde. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yasaların üstünde olduğuna göre Türkiye'de de bu durdurup arama durumlarıyla ilgili herhalde birilerimizin dava açması gerekiyor. İçtihat önce oluştuğuna Türkiye'de göre. Ama. Tabii uzayacak bir süreç var ama evet. e, böyle bir içtihat sahibiyiz artık. Fakat ilginç tabii yani doğru bir doktora konusu almışım kendime bundan uzun yıllar önce. Ekmeği yiyemedikten sana. sonra neye yarar abi? <gülüyor> İnsan hakları, sözleşmesi ve bireysel başvuru. Peki bir de şimdi bu herkes en önemli klişelerden birine halkımız kamu şunu iyice bilsin ki diye başlıyor ya sözlere. Fakat bilmediği şeyler var. Şimdi James Hanson'dan bir açık mektup var biliyor musun onu? Çok önemli aslında. 12'sinde ayın ve 13'ünde büyük bir M New York şehrinde Embassy Suites otelinde ikinci yıllık karbon zirvesi yapıldı. Sonuçlarını bilmiyoruz. Ama bütün endüstrinin, finans dünyasının, maliye dünyasının, sigorta filan hükümet temsilcilerinin ve en önemlisi de büyük şirketlerin de yakından çalıştığı bir takım büyük şirketlere yakın çalışan yeşil kuruluşlarında katıldığı bir şey var. Ve burada muazzam bir şey konuşuluyor. Karbon piyasası satış ve sınırla ve pazarla yöntemi var ya cap and trade hı hı. onu yapıyor. Yani gelişmekte olan karbon piyasaları ve onunla birlikte olabilen ya da ayrıca da olan bir de offset telafi mekanizmaları var. Yani sen kirletmeye devam ediyorsun. Ama kirletme hakkını permin fiyatı yükselmişse satıyorsun onu kirletme hakkını doldurmamış ülkelere filan Ve orada ya ağaç dikiyorsun ya bir Çin şirketi de şey yaptım diyor işte baraj kurdum diyor termik santral yapacağıma. Onla anlaşıyorsun, sen de kirletiyorsun, Çin de para alıyor, herkes memnun. Bir trilyon dolarlık bir pazar. Herkes var. memnun derken mesela e, orada Sadece, yaşayan yüz binlerce insan memnun mu? Hayır, halklar memnun ha, değil. Anladım. Veya hani e, orada yaşayan tilkisi, çakalı, kuşu, börküsü, hayır, böceği. Hayır, onlar da memnun değil. Ha. Ama bu işten para kazananlar çok memnun. Onu söyleyebilirim. Bir trilyonluk ve hatta potansiyel olarak üç trilyonluk bir şey. İşte oraya James Hansen da iklim bilimci bir açık mektup göndermiş. Mektubun tam ne olduğunu bilmiyorum ama şu, yani şey çalışmaz bu sistem diyor. Üç sebeple çalışmaz. Bir tanesi bir kere emisyon karbon yani sera gazına yol açan karbondioksit e, pardon küresel ısınmaya yol açan karbondioksit gibi sera gazlarını azaltmıyor diyor. Çünkü temiz mekanizmalar deniyor buna. Temiz Aha. kalkınma mekanizmaları adı verilen şeyler var ya. Evet. Ee, mesela Kyoto protokolünde bunlar çalışmıyor. Daha kötüsü gerçek çözümlere ulaşmayı da engelliyor ve belki de en kötüsü böyle kirletme hakkı bütün ormanlar, yağmur ormanları, topraklar, tarım ...biyolojik çeşitlilik... ...ve su kaynakları gibi şeyleri de... ...bir güzel alım-satılım... ...metağı haline getiriyorsun. Fıstık gibi bir şey oluyor. Yani her şeye aslında... ...hepimize, herkese ait olması gereken... ...global commons denen hikaye... ...ortak varlığa ait olması gereken şeylerin... ...sen bir fiyat bindiriyorsun ona... ...piyasa fiyatı. Ve böylece işte... Çok büyük şirketlere, kirleten şirketlere, zengin şirketlere yeni kaynaklar yaratıyorsunuz. Üç trilyonluk bir piyasadan bahsediyor. Kim düzenliyor peki? Bu işin başına kim getiriyorlar? Piyasa kendini düzenler yahu. Ama şirket hangi şirket? Ha, e, hangisi? Goldman Sachs. En deneyimlerden biri. Evet. Nerede şimdi, karambol piyasası var? Goldman Sachs orada değil midir zaten? Şey Büyük. Krizdeki, evet. ekonomik krizdeki en büyük mimarlardan biri. Aha. Şimdi onu getiriyorlarmış. İşte bu hedge fund dedikleri hedge fonları e, ve piyasadaki spekülasyonları filan da yaratanlar. Aynı insanlar. Richard Sander diye de birisi. O da toplantıya katılıyormuş zaten. Bütün bu hedge fundları yaratan spekülasyonları. Bu derivatifler filan var ya türevler dedi. Evet. Kimsenin anlamadığı bir şeyler işte çöktü. Onlar şimdi yani bu şey evle ilgili balon patladı diye düşünürseniz diye yazmış bir yazar. Şimdi bir bekleyin asıl bu yeni şirketlerin bir adresleri bile olmayanlar giriyor spekülasyon piyasasına diyor. Mesela şimdi Nadas'a bırakılacak topraklar var mesela. Böyle Hı. bir hesap var. Yani toprağa şey yapmazsan bırakırsan. Mesela sağlam kalıyor, kirlenmiyor vesaire. Ya da kesilmemiş ağaçların hesabını tutuyorlar şirketler. Ya da işte atılmamış karbon moleküllerin hesabı. Hiçbir şekilde hesap kitap yapılmayacak bir şeye bol bol paralar ödeniyor. Son büyük yağma bu. Yani batan geminin malları, batan dünyanın malları. İşte Cem Sens'in bir açık mektup yazmış daha fazla saçma sapan şeylerle vakit geçirmeyelim diye <gülüyor> ve hemen ucuz karbona, bütün fosil yakıtlara, bütün sorun bunların ucuz ve sübvansiyon edilen, desteklenen şeylerden olmasından kaynaklanıyor temel sorunumuz. Bundan vazgeçelim diyor ve işte karbona, bütün bu fosil yakıtlara, Fiyatlandırma koyalım müterakki bir şekilde, artacak bir şekilde ve bunun da tamamını halka iade edelim sistemini getiriyor. Yani Kopenhag'da dünya liderleri ne kadar battıysa oradaki protestocular da iklim değişikliği değil, sistem değişikliği diye bağırırlarken de bunu söylüyorlardı zaten. <gülüyor> o soğuk sokaklarda sıcak konferans salonlarını basarken, basmaya çalışırken de Söyledikleri buydu. Yani bu e, piyasa köktenciliğinin muhakkak bir sonu gelmesi. <gülüyor> pardon. E, gerçekliği aşikar. Zaten işte şey de onu söylüyor. Yani bu insan medeniyeti de çökecek diyor. Bu haris, ihtiras kültürü, kar etme hırsı durdurulmazsa diye de yazmışlar State of the World 2010 raporu yani dünyanın hali raporu şimdi James Hansen'de şöyle başlıyor uzun bir yazısı çıktı açık mektubuyla da beraber bunu daha sonra etraflıca ele alma fırsatı bulacağımız ümid diyorum ben ama şunu söyleyelim ilginç bir sitede var bu Solve Climate diye de bir internet sitesinde çıktı yani hani hep konuştuğumuz şey var ya kamuoyu şunu bilsin ki diye başlayan hem hükümet sözcülerinden hem de işte deklarasyon <gülüyor> yapan insanlardan Henson tam bunu söylüyor işte Washington'da şu anda muazzam bir kavga var acayip bir savaş oluyor fakat kamuoyunun hiçbir şeyden haberi yok diyor ve haberi olsa da çok iyi olur müthiş çıkarlar var arkasında diyor fakat maalesef kamuoyuna pek bilgi verilmemiş diyor. Şundan dolayı da diyor, kısmen şundan dolayı oluyor bu iş bilgisizlik diyor. Çünkü şeyin üzerinde iklim değişikliği lafından, küresel ısınma lafından hareketle yapıyorlar bu kavgayı diyor. Oysa iklim son derece karmaşık bir olaydır tabii diyor. Müthiş bir jeofizik. ...jeoloji, fizik, kimya filan içeren bir şey. Ve insanların, e, insan, insanların ne kadar iklim değişikliğine e, zarar verdikleri... ...iklim değişikliğine ne kadar katkıda verildiği konusunda... ...farklı kanaatler var ve işte bir takım köktenciler de... E, ...duygusal tartışmalara da girebiliyorlar ve mesele karışıyor. Oysa diyor işin çekirdeğinde iklimden tamamen bağımsız bir tartışma var diyor. Bu bir konu konuşuyor diyor çekirdeğindeki konu bir toplum yani bu bağımlılık düzeyindeki, ictila düzeyindeki fosil yakıtlarından nasıl kurtulması ve olabilecek en ekonomik, verimlilik anlamında en ekonomik biçimde ve hakkaniyetli bir biçimde de temiz enerji ...geleceğine nasıl geçeceğime meselesidir. Bunun iklimle, küresel ısınmayla filan bir ilgisi yok. Bizi batıran şey zaten bu uyuşturucu bağımlılığı gibi olan şey diyor. Burada bu kavgada ister muhafazakarlar, ister bağımsızlar, isterse liberaller olsun herkes birleşebilir diyor. Washington'da temiz enerji geleceğine dair dünyayı yönlendirebilir. Bir yol, güzergah çizebilir diyor. Ve bu arada da bu yolu çizerken de iklim sorununa da çözüm bulunmuş olur diyor. Hiç kimsenin bir iklim var mı yok mu kavgası bile olmadan çözebilir diyor. Ne var ki demiş. Bak kendi hükümetine gene laf söylemiş mektupta. E, hırs Şirketlerin kar hırsının belirlediği bir yolu tercih ediyor hükümet diyor. Koskoca Obama'ya böyle bir laf ediyor adam. Ve eğer kamuoyu iyice öğrenip bu işin içine girmezse, halk girmezse o zaman bugünkü Amerikan yönetimi de diyor. Yani Obama yönetimi kamuoyunun boğazına tam da... E, Açıkça benim ve başkalarının da gösterebileceği gibi hiçbir şekilde çözüm olmayan bir şeyi boğazımıza sokar, yutturur diyor, yutturacak diyor. Ve asıl burada insanı hüsrana uğratan, frustre eden şey de şu ki bütün bu alternatifleri de kamuoyuna doğru dürüst yansıtamıyorum. Bu benim kabahatimde olabilir diyor Hanson. Ama medyanın da biraz payı var ve çünkü ben bütün, iyice biliyorum ki diyor hem kendi kafamın içinde ve yüreğimde hissettiğim hem de çocuklarımın ve torunlarımın ve sizin de çocuklarınız ve torunlarınız için en önemli tek meselenin bunun kamuoyunu. angaje etmek olduğunu, enforme etmek olduğunu ve onu bu işin içine sokmak olduğunu biliyorum diyor. Şu ana kadar maalesef olamadı diyor. Ama işte New York Times'a bir, bir op-ed sayfasına bir yazı yazdım. E, editörler de biraz oynadılar diyor. Memnun kalmamışlar yazısından. New York Times'ın editörleri de biraz yazıda, yazı üzerinde çalışma yapmışlar anlaşılan. Onu da anlatıyor. Uzun bir yazı bu. Yani şimdiki yazısı Uzun Hensin'in. Yani bütün bu temel meseleleri e, her illa fizikçi ya da iktisatçı olmak gerekmiyor anlamak için diyor. Aslında büyük ölçüde sağduyuya bağlı bir şey diyor. Aklı selim sahibi olmak yeter diyor. Ve ben de işte bu konularda sizi uyarmayı bir borç bilirim diye uzun ve çok ayrıntılı bir mektup yazmış halk ve sınırla ve pazarlama mekanizması başlığını taşıyor daha sonra bunu enine boyuna görme fırsatımız olacağını da düşünüyorum peki galiba burada bitirebiliyoruz bütün mesele kamuoyunu angaja edip bu iş için seferber edebilme gücü ve yetizi bakalım ne olacak peki bitiriyoruz artık Yarın görüşürüz diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık A Gazete. gazetenin tekrarını gece 0 itibaren dinleyebilirsiniz.